Kaçış rotamızın playlisti olacak. Doğa, macera, dünya seyahatleri, motosiklet, surf, kayatırmanışı, snowboard, longboard, yamaç barıştı, dağcılık, siyah yat, bezçantliyatlon, kayak, kayak, dalmış, mountain bike, of. Aman evladım boş geldikleri şeyler ve daha neler neler. Radyojeografik dinle şehirde kalmam. Dikkat, annemizi beraber dinliyoruz. K2 Outdoor'un sunduğu Radyo Coğrafika her cumartesi 14-16 saatleri arasında 94.5 RAK FM'de. <Gülüyor> olar hoş geldiniz Cumartesi günü saat 14. olduğu anda ne oluyor Rocky Efendi macera, tabii ki de rock and roll'a iç içe girmeye başlıyor Radyo Geography Adası'nız ve benleriz Sarıoğlu perşembe akşamda da sizlerle beraberdim. Orada artı 5 eksi 5 sevgili Aydılge ile beraberdik biliyorsunuz. Bugün cumartesi öğlen saat 14 çok sevdiğim saatler en large en benim için kendimi iyi hissettiğim saatler. O yüzden burada olmaktan çok mutluyum sevgili ortağım kardeşim Kaan Aybudak bugün yanımda değil. Nerede diyeceksiniz bir söylentiye göre. Dikini çekimi için Kanarya Adaları'na gitmiş bir başka söylentiye göre ise Afrika'da zebraları fotoğraflamak üzere bir maceraya atılmış. Nerede olduğu konusunda bir fikrimiz yok ama fikrimiz var. Şu ki kendisi çok önemli bir fotoğraf prodüksiyonunda. Bugün kendisine selamlar ediyorum. Ben bugün tek tabancayım. Radyo Geografika yerel isimlerinden olarak ama çok sevgili eski bir dostun tam bir macera adamı sevgili Mert Toraman'la bugün beraber. Selamlar Mert'cim hoş geldin. Gurur duyduk seni burada ağırlıyor olmaktan. Nasılsın? Merhabalar. Mikrofona yakın konuşursan biraz daha rahatlayacağız Mert'cim. Selam. Ne Aynen. var? <gülüyor> güzel bak şimdi ne güzel geliyor süpersin. Nasılsın? Hoş geldin. vallahi hoş bulduk iyidir. Sizleri sormalı efendim. Görüyorsun biz hani güzeliz. Cumartesi evet öğlen birazcık zor olabiliyor değil mi? Cuma akşamları hani dışarılarda geziliyorsa falan filan böyle ha, durumlar evet. birazcık var ama güzel yetişiyoruz. Sorun yok artık alıştık. Nasıl gidiyor Mert'ciğim neler yapıyorsun? Bir süre İstanbul'dasın seni dalgaların, denizlerin, körfezlerin arasından, rüzgarların arasından kopardık. Buz külüğe birazcık tık tık gibi oldu ama çok ol gurur duyduk. Bizle berabersin simbolun. vallahi teşekkürler. Ben de gayet memnunum geldiğime. Neler yapıyorsun? Nasıl gidiyor hayat? Bize birazcık Vallahi... kendinden bahseder misin? Aynen. Bugün ee... neler dinleyecek? Geografika dinleyicisi yani neyle karşı karşıyayız? Birazcık ipuçları verdim ama sen kendini bir tık anlatırsan hikayenin ne olduğunu birinci ağızdan öğrendim Şöyle sizin şehirden kaçma temasına çok uygun aslında anlatacaklarım. Hı -hı. Çünkü iki tane büyük şehirde geçti benim yaşantım. Öyle Mesela mi? Türkiye'ye gitmeden önce. Hı -hı. Yani Ankara ve İstanbul. Ağırlık olarak İstanbul diyebiliriz. Yani Hı -hı. o daha fazla etki yarattı hayatında. Ee... Bir noktada Bırakıp, hani Büyükşehir yaşamını bırakmak hikayesi var ya. Evet. Birçoğumuzun, e, Rock FM dinleyicilerinin de birçoğunun e, hayalini süsleyen bir durum bu aslında bu arada. Evet. Bir, bir noktada işte bırakıp e, Fethiye'ye taşındım ben. Üç buçuk sene oldu. Üç buçuk senedir Fethiye'de yaşıyorsun. Evet, ne yapıyorsun? Yani... Ondan da bahset. Kariyer olarak ne seçtin? Şu? Fethiye'de ne yapıyorsun mesela şu anda? Şöyle, e, Deniz beni yıllardır zaten cezbederdi uzaktan. Hı -hı. Önce dalış vesilesiyle. Hı -hı. Yani, e, ha, dalış mevzu da var sende. Evet. Hı -hı. Üç yıldız dalgıcım ben. Süper. Kaşa, oraya buraya çok dalışa giderdik. Yurt falan giderdik dalışa. Hı hı. Ee, hep hayalini kurardık her dalgaç gibi. Hı hı. Deniz kendimde bir hayat nasıl olur falan diye. Güzel. Genelde de kaş merkezi düşünürtü. Kaş... Değil mi? Bir kaşa kaçalım falan böyle. Kaş şey olduğu için, çok popüler olduğu için dalış için. Ben de hep hayal kurardım. Bir gün kaşta oturayım, yaşayayım falan böyle hani sakin. Hı hı. Ee, doğayla baş başa güzel Aynen. bir yaşantım olsun gibi düşünürdüm. Ee, o düşünce işte bir kenardayken... E... Planlar gelişti birbirine ardına ve bir noktada işte hani her şeyi bırakıp e, Fethiye taşındım. O, orijinal plana kaçtı ancak e, bir tesadüf sonucu Hı -hı. işte Fethiye'de başladı hayat orada. Sonra da... E, baktın güzel oradan devam etti diyorsun. Evet. E, ilk taşındığım 4 ay içinde Hı -hı. E, Kaş'a gidip kışın bir ev bakma mevzusu oldu. Tamam fakat işte Şubat ayının ilk haftası bu komik bir olay anlatayım. <gülüyor> Şeyde o meydandaki çaycıda oturuyordum ben. Hı -hı. Kimse yok çevrede. İşte çayı içtim. 15 dakika geçti falan. Hala kimse yok. Yani şeyin beldenin me meydanı. Meydana. Kimse yok diyorsun. Kimse yani. yok. Bir tane kedi zıplayarak geçti, 15 dakikanın sonunda <gülüyor> ben hemen çayın parasını ödeyip tamam o, dedim. Biraz erken benim için deyip, karşıdan ayrıldım. Ee, yani 12 ay yaşamayı düşündüğün zaman hı hı. E, Kışı özellikle çok izole olacağını düşünmüştüm Bazıda izole değil mi? Evet. O yüzden Fethiye benim için tam ayar o, oldu Onu soracağım Fethiye'nin durumu nedir Ki Kimseler yok değil değil mi? Fethiye, şu anda. Fethiye ikisinin arasında bir yer Yani hı hı. nüfus 100, 100, 120 bin falan oldu e, Kaşla falan kıyaslanamayacak kadar büyük hı hı. E tabi 20 milyon değil 2000 değil. Evet. E, büyük şehirden kaçan birisi için daha orada bir yer yani Hı -hı. daha uygun. Geçiş dönemi olarak belki de uygun değil. Evet, yani. yani benim için çok ideal oldu. Hı -hı. Çünkü e, yine sokakta herkese selam vermen gerekiyor. Hı -hı. E, küçük, çok temiz, çok tatlı, çok güzel, güzel bence. Güzel tatlı ama yani ne bileyim, e, evden çıkıp diş fırçası almaya gittiğinde bunu öğleden sonra et almaya gittiğin kasaptan öğrenebilirsin yani. hani Anladım, evet. Adam da sen diş fücüsü almışsın <gülüyor> diyebiliyor. Anladım evet. Ee, kaş biraz böyle de. Fethiye'de biraz kaybolabiliyorsun. Hmm. Yani bir miktar olsun kalabalık hmm. var. Ee, dolayısıyla öyle. Hı hı. Kariyer olarak ne yapıyorsun? Şimdi istersen ondan da bahset. Hani biz seni buraya davet ettik. Ee, çok önemli şeyler yaptığını biliyorum ama şu anda mesela Fethiye'de ne yapıyorsun kariyer olarak? Çok ilginç bir iş yapıyorsun çünkü. Fethiye'de... Yelken hocasıyım. Hem mavi turlar düzenliyorum. Hı -hı. Ee, yani yelken, direkt yelken öğreneceğim diye gelmeyenler bir teknede, yelkenli bir teknede bulunup tatilini Hı -hı. yapmış oluyor. Yani Süper. yelken yapıyor ancak Hı -hı. işin içine çok fazla dahil olmuyor. Hı -hı. Yorgun hissediyorsa kendini, hani yılbaşı boyu Sen onlara ne yapıyorsun? Ben kaptanlık K ediyorum, yelken kaptanlık yapıyorum. Yapıyorsun? Onlardan küçük e, ricalarda bulunuyorum, küçük Hı -hı. görevler veriyorum. Aa çok güzel. Bir böyle bir insan tiplemesi geliyor. Bir... E, tatil yapacağım aynı zamanda yelken de öğreneceğim. Ha, daha da çok, de onlara daha çok görev veriyorum. Çok güzel. Bir de e, beni kaptan yap diye geliyor. Onda hmm. tatil modu yok fazla. Profesyonel olarak eğitim almaya gelenler de var evet, diyorsun. Evet ona yani. artık A'dan Z'ye her şeyi öğretme süper. hedefi var. Hı hı. E, kend, bir gün kendi teknesi almayı hayal edenler ya da kiralamak hı hı. isteyenler genelde bunu yapıyor. Ya da belki teknesini almış ve kaptan olmak isteyenler de var. belki Yani bu üç tip adam var. Sadece tatil yapmak isteyen, tatil yaparken yelken öğrenmek isteyen ya da Profesyonel olarak kaptan, kaptanlık yapmaya, kaptan kariyer olarak evet. evet. Bu işi gerçekten iyi öğrenmek istiyorum. Harika. Yani, var. Üçlü, üçü de üçü de adam da kabulümüzdür diyorsun. Evet geliyor işte teknede vakit geçiyoruz, hı hı. seyir yapıyoruz, değişik çok e, güzel. şeyler, senaryolar yaratıyoruz. Hı hı. Eğer. Bunların hepsini konuşacağız çünkü ha. soracak çok soru var ama bütün soruları bir seferde tüketmeyeyim Çünkü <gülüyor> tamam. iki saatimiz var, güzel güzel konuşacak çok şey var. Ee, ben bir soruyorum bir soruyorum bir sorun, bir bakıyorum bütün sorular bitmiş bende öyle bir komik bir huyu var çünkü ne yapalım çok konuşan bir insan olarak radyoda özellikle ee, bir müzik arası verelim istersen ne dersin neler dinlemeyi seviyorsun yani e, bizim oraların ezgileri Bob Marley Değil evet, mi? O, o onlar yani. <gülüyor> o kafa yani böyle fan kafası biraz hani böyle groovlu şeyler çalalım mı? Ne diyorsun? Ben Cure, Rolling Stones falan yani çok bilindik işte gruplar Onları çok okay. sevdim. Okey Bob Marley'le ile başladık. Şimdi bir Bob Marley bestesi daha çalalım ama bu sefer Clapton Söylesi ne diyorsun? Uyar oh, mı? Ayşahlı Şerif olur. yapalım. Süper. süper Tam cumartesi şartları çok keyifli. Tamam, o zaman hayır. bir yere ayrılmayın. Bu, bugün burada rüzgarlar esiyor tertemiz denizlerde yelkenleri açtık. Mert beraber... Gidiyoruz. Hayali bile güzel. Burada bu işi gerçeğe dökmüş. Benim için kahraman gibi yaşayan bir adam var stüdyoda şu anda ve ondan hikayelere dinlemeye devam edeceğiz. İyi sohbet, iyi müzik, iki saat boyunca nerede? Her zamanki gibi 94.5 Rock FM'de ayrılmıyorsunuz. İstanbul'un beş bir yanı cazla kaplı. 30 Nisan Uluslararası Caz Gününde Garanti Caz Yeşili sponsorluğunda beş konser tek akşamda. Babilonda Nostalgia 77, Garaj İstanbul'da Evgeny Grinko, Nartiste Back to Bob featuring Noalı, Nublu'da Mikaton, Sanayi KSB'de cazacı Chet Baker. Garanti Caz Yeşili ile kulaklarda caz.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 kitlere özel bir koku ve ciltinizde serinlik. Boğazçı tıraş Konuyası. Teknosa Turuncu İndirim sunar. Türkiye'nin teknolojiye en düşkün ailesi. Sizin için geliyor. Yüzde %50'ye varan turuncu indirim 12 Nisan'da Teknosa mağazaları ve teknosa.com'da sizleri bekliyor. Teknosa, Türkiye'nin lider teknoloji marketi. Reklamlar bitti. 94.5 Rock FM burası saat 14 oldu. Ne oldu? Rock FM'de macera başladı tabii ki Radyo Geografik Adası'nın Sarıoğlu ben. Sevgili ortam Kaan Aybudak şu anda yanımda değil. Nerede olduğu konusunda herhangi bir bilgimiz yok ama ifuçlarımız var. Kanarya Adaları'nda görmüşler öyle dediler geçen gün. Ne diyorsun doğru olabilir mi? Yani. Beklenir doğrudur. değil mi Ay Aynen yaparız. Beklenmeyecek yaparız. hareketler değil. Evet sadece bugün çok önemli ve büyük bir fotoğraf işi olduğunu bize Aksettirdi kendisi. Peki Ferrarisini satan Bilge ile beraberiz. Sevgili Mert ile beraber yan yanayız. Tekrar hoş geldin. Radyolarını yeni açan dostlara tekrar seni hatırlatıyoruz. Nereden, nereden bahsettik? En son Fethiye'ye gittik. Burada kocaman bir metropoli bıraktık ve canımıza tak etti açıkçası değil mi birazcık? Etmişti. Hakikaten etmişti. <Gülüyor> küçük, bir, küçük ve güzel bir yerde yaşamaya karar verdik. Mert bunu yaptı. Ben henüz yapabilmiş değilim. Peki gelken e, ve deniz ve okyanus soruları gelecek tabii ki de ama önce bu işin biraz daha psikolojik tarafı benim meraklı da şeyler tamam. hani buraları bırakıp oralara gitmek bir küçük yerde e, hayat seçmek nasıl bir şey İstanbul neydi orası şu anda nedir Mert'ciğim süper istiyorum. bir soru harika soru teşekkür ederim abi İstanbul e, yani insan Yaşamın uygun bir yer bence. <gülüyor> <gülüyor> Öyle diyeyim sana. Yani buna diyecek bir şey yok. Doğru, Abi, hakikaten kusura bakma ama. Yok doğru söylüyorsun. Her yani, gelişimde bir, birinci ikinci günden sonra bunu hissediyorum. Ee, yani insan sayısı trafik, beton falan bunları zaten hepimiz biliyoruz yaşıyoruz. Ama ek olarak e, sizin görmediğiniz hani benim size katkım olabilecek Hı -hı. şey. Dışarıdan Şunu, gördüğüm. şunu söyleyebilirim. Abi süratli giden bir araç düşün. Hı -hı. Araç duramadığı için e, ne olduğunu da anlayamıyorsun. Yani bir an durdurabilsen aracı, e, olayı bu. göreceksin. Ama o kadar hızlı ki hayat İstanbul'da. Evet. E, durdurup göremiyorsun ne olduğunu. Yani. Ve sürekli ötelenen bir takım ihtiyaçlar var. Hep ileride seni güzel bir gün var, bekliyor. Hı -hı. İşte 60 yaşına gelince şunu yapacağım, 70'e gelince bunu yapacağım. İşte eve alınca şunu yapacağım deniyor Hı -hı. sürekli. O gün asla gelmiyor, sana yaklaşmıyor. Hep uzaklaşıyor, hep Aynen. öteleniyor. E, çok hızlı aktığı için hayat, durdurup bakamadığın için ne olup ne bittiğine... ...o ıı, İstanbul'un ıı, karmaşası, şusu, bususu sizi çok fazla fark et, e, rahatsız etmiyor. Hı hı. Fark etmiyorsunuz. <gülüyor> Dışarı çıkıp mesela 2-3 ay İstanbul hiç gelmeden küçük bir yerde yaşanabilse, imkan olsa buna... ...sonra dönülse benim ne demek istediğim çok daha iyi anlaşılıyor. Yani 5-6 günlük tatilden bahsetmiyorum. Amin. Aralıksız İstanbul hiç görmeden 3 aylık, 4 aylık yani öyle bir sürede küçük bir yerde yaşayıp geldiğinde... Hı hı. İşin dramatikliğini daha iyi anlıyorsun. Aynen. Yani bahsettiğim şeylere. O yüzden hani insan yaşamına uygun bir yer değil. Hani Doğru söylüyorsun. Öyle yani. söyledim ama İstanbul çok öfkeli insanlar. Yani inanılmaz öfkeli. Ee, Tahammülsüz, tolerans yok. Ee, davranışlar çok agresif ve sert bir şehir gerçekten. Evet, artık, gerçekten öyle. <Gülüyor> ee, i̇lk bunu hissediyor insan. Beton çok fazla. Evet. Yani taksim meydanı. E, orada <gülüyor> <gülüyor> ıı, söyleyecek bir şey bulamıyorum Olan sarsıcı bir şey. Diyecek. Yani beton dökmeyi çok seviyoruz biz. İstanbul'da, Ankara'da çok fazla cana var. Bu çok radikal bir fark bence. İstanbul'a geldiğimde bazen yürürken kendi ayağıma basıyorum ben. <gülüyor> Kalabalıkta, ilginç. Evet, birkaç <gülüyor> defa oldu böyle. Metrobüs'e biniyor musun? Ya ben sana onu soracağım. Metrobüs'e çok biniyorum. Mükemmel değil mi abi? Metrobüs kaynaşması <gülüyor> hakkında ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> hani böyle kendini hani çok rahat güzel yani bir yer. Kaynaşmak, kaynaşmak için mitiş, mükemmel bir, bir ortam değil mi bence? Çok bileyim. Bayağı, bayağı bir kaynaşıyor insanlar. hobi olarak metrobüs'e biniyorum arkadaşım ben. <gülüyor> Valla ne diyeyim başka, ee, e tabii Fethiye'deki yaşamla kıyaslarsak, e, yani yaşam kalitesi çok daha yüksek Fethiye'de. Niye? Hı hı. Çünkü güzel şeylere ulaşmak daha kolay. Hı hı. Hem e, maliyet anlamında hem de çaba anlamında. Hı hı. Güzel şeyden kasıt, yani güzel bir çay kahve içmekten, iyi bir evde oturmak, güzel manzaralı bir yerde yaşamak. Tenis hava almak. Yeşil, yeşil görmek, mavi görmek. Evet. İnsan görmek, evet. yani insanlarla beraber olmak için iletişimde bulunabilmek, sakin sakin değil mi? Evet, yani bu anlamda yaşam kredisi çok yüksek. Hı -hı. Küçük bir yere taşınınca ilk bunu fark ettim ben. Hı -hı. Ee, genelde şey denir, çok zor iş, yani zor bir şey yaptın diyorlar bana. Ben de diyorum ki İstanbul'da yaşamak daha zor. Siz aslında. zor bir şey yapıyorsunuz evet, diyorsunuz yani bir yandan. İlk taşınmak evet zor olabilir ama sonradan şeyi düşünmeye başlıyorsun. Aradan yani 1-2 yıl geçtikten sonra. Hı hı. Aslında onların yaptığı daha Zor. doğru. Benim yaptığım değil. Doğru. Yani ben böyle düşündüm. ikinci hı hı. senenin sonunda falan. Bir de benim geçiş biraz soft oldu. Çünkü e çok seyahat ettim ben. Yani evet ev Fethiye'de, hı hı. hayat orada. E başka hiçbir yerde kurulu düzenim yok. Yani hakikaten oraya taşıdım hayatımı. Tamam, Ama o kadar çok seyahat ettim ki hı hı. hem yurt dışı oldu işte birazdan konuşacağımız iş işim vesilesiyle hem işte değişik sebeplerle Böyle fethiye kapalı kalmış kısıl... Kısılmışlık, Kısılmışlık hissiyatını Almadın öyle bir şey yani Taşınıp orada atıyorum bir devlet memuru Bir arkadaşımız olsa Hiçbir yere hareket edemezse o biraz daha zorlanabilirdi hmm, hani Onu size anlatabilirim Evet. Ee, mesela bir arkadaşım var Devlet Hastanesi'nde çalışıyor Hı -hı. O da işte Ankara'dan göç etmiş O mesela biraz daha zorluk çekti Aynen. Aynı dönemde taşımışız tesadüfen Hı -hı. ...ben biraz daha özgür olduğum için... ...biraz daha çok, soft he. bir geçiş oldu... Hı hı. E ...bir de işim hep denizin üzerinde... Evet. ...olağanüstü bir şey yani... Evet. E... O senin bu arada bakışına, duruşuna... E, ...profiline de yansımış bu arada... ...o tertemiz, evet, o evet. böyle gerçekten o... ...yani hissediyor. senin farklı bir şeyle uğraştığın... ...girdiğin anda kapıdan anlaşılıyor çok evet. net... ...yani burada saygı değer dinleyen burada olsa... ...çok net bir şekilde sana bunu söylerler zaten... ...ben de söylemek istedim. ...başka ne diyeyim sana... Ee, ...ben de çok değiştim... ...yani hı hı. büyük şehirden taşınan birisi kesinlikle çok değişiyor. Doğru söylüyorsun. Önce bir e, her şeyi niye bu kadar yavaş diye sinir oluyorsun. Mesela ben e, bir dönem e-ticaret yapmıştım. Hı -hı. Bir takım markaları temsil ediyordum Türkiye'de ithalat yaparak. Hı -hı. E, ilk taşındığımda e, devam eden, kapanmak üzere olan bir işti ve kargoyla çok çalışıyordum. Hı -hı. Nedir? Sipariş geliyor, kargolayıp gönderiyorsun. Evet. Abi Aras kargoyla e, böyle e, gırtlak gırtlak geliyordu. Eyvah, eyvah. Çok kötü oldu Çünkü bizdeki Aras kargo örneğin Bizdeki ana kargo, kargo e, Telefon açtığında bir zaman söyler ve gelip alır gider. Orada e, ne oluyor? Şöyle bir prensip var, Fethiye'de bir günde bir iş. <gülüyor> Mükemmel be. Benim yaşam... hayat felsefem bizi evet, Artık benim de öyle ama ilk önce değildi. İşte e, yani bu böyle. Çok yavaş işli her şey. Adamlar iş yaptıramıyorsun. abi hayat zaten aslında hani bak şakulasan bu kadar hızlı olması gereken bir şey değil zaten. Ya mesela bir leopara bak, bir leopar ne yapıyor mesela? Bizim gibi bir oraya bir hayvan koşuyor, koşmuyor, sakin. Hani karnını doyuracağı zaman koşuyor. Zürafaya bak mesela. Ha onlar çünkü bu gezegenin yerleri anlam. Biz biraz daha bilincimizde biraz daha tuhaf yaşıyoruz bence gezegende. Hayat dediğin şey o kadar hızlı akması gereken bir şey değil bence. Yani dediğin şey çok doğru. Evet. Yani akışı o kadar hızlı olmamalı bence. Evet, yani. Önce ona alışmak zorluyor insanı çünkü müthiş süratli. Yoğun bir tempoya alışmışız yıllarca doğduğumuzdan beri onun içine doğmuşuz. Hı hı. E Tam aksi bir yaşantı ne kadar cazip gözükse de hı hı. insan alışkanlıklarını zor değiştiriyor. Hı hı. E, bu zorluyor biraz. Sonra onun ne kadar insancıl olduğunu anlayınca sen de yavaşlamaya başlıyorsun Aynen. biraz. Ve e, oradan insanı oluyorsun bir süre Doğru. sonra. Şimdi sana bir... Soru var burada daha hatta program başlamadan sana sorular geldi Mert'ciğim onu Buyurun. sana söyleyeyim de e, işin daha teknik boyutlarını hani tekniğin üzerine çıkabildiğiniz zaman soracağımız sorular var tamam. ama ondan önce Fatih Balkan. Evet. Ee, selamlar program nefis gidiyor çok teşekkür ederiz sevgili Fatih için. Mert'e nasıl ulaşabiliriz Bine, bu, bize bunu söyler misin bak hemen sana ulaşmak istiyorlar. Tamam. Çok güzel bir soru ee, benim web sitem var okay. orada hem e, yaptığım işin görselleri de var işte bu bahsettiğim hı hı. yelken eğitimleri Süper. yelken gezilerinin görselleri. Bir hatırlat bize. Sail your dreams. Yani ee, your dreams, değil mi? Evet, sailyourdreams.com e, e, okay. Sail yani rüyalarınızla rüyalarınıza yelken açın, değil mi? Türkçesi bu gibi bir şey. Ya tam değil olur. aslında, biraz. Evet, yaklaşık evet. olarak sailyourdreams.com adresindenmailto ulaşabiliyorsunuz. Orada senin maillerin vesaire var, değil Orada mi? Orada evet, benim iletişim bilgilerim var. Hı hı. Ee, Twitter ben... Twitter kullanıyorsunuz? Twitter kullanmıyorum şu anda. Yani bizim hı. Hı. bu kullanmıyorum. Ee, şey oradan mail atılabilir. Maildan ya yani beni, da beni de anlatıyor o sitede. Bana ilgili bilgi görseller falan var. Biraz basit bir site. Olsun. Ee, birazdan ha. burada paylaşacağım zaten. Eee tamam. bizim kendi şeyden ee, Rock of Twitter'dan da paylaşacağım. Hani sana nasıl ulaşabilecekleri konusunda. Şimdi ha. bir müzik arası veriyoruz. Bak şimdi bu Radyo Coğrafika'nın en büyük özelliği konuştuğun konu üzerine şarkı çalıyoruz. Evet, Burada evet. yani hani kafayı ona çalıştırıyoruz. Sen dedin ya İstanbul'da akış inanılmaz hızlı ve siz bu akışa kapıldığınız zaman ne olduğunu biraz da göremiyorsunuz evet. dedik değil mi? Evet, Aynen doğru. bunun için yazılmış bir şarkı var. Şarkının ismi de Go With The Flow hatta. Evet, var tamam. mı bak burası Rock FM. Rock FM.com.tr Coins of the Stone Age'den seçtik. Biraz önce sen söylerken ben burada uğraşıyorum ya bilgisayarın başında. Şimdi işte o çalacak. Go with the flow. Bizim gibi akşın içinde olup neler döndüğünü kaçıranlar için yazılmış bir parça. Coins of the Stone Age'den gelecek. Sonra tekrar buradayız sevgili Mert'le beraberiz. 4.5 Rock FM burası Radyo Geografika hızlı başlar hızlı gider tempo düşmez çünkü ne yapar rock and roll'da macera kültürünü iç içe sokan memleketteki tek programdır. Buradan gururla sunarız Kanay Budak ve Cem Sarıoğlu ortak yapımıdır. Bugün ama Kanay Budak yanımızda değil ama yanımızda Ferraris'ini Satan Bilge tarzı bir dostum oturuyor. Sevgili Mert Toraman'la beraberiz ve bize büyük şehir bırakıp daha küçük bir e, kasaba mı diyelim ne diyelim Mert? Yok kasaba değil Fethiye aslında küçük Yani küçük bir ilin il... merkezinde mi yaşıyorsun? Fethiye'nin tam merkezinde yaşıyorum da Fethiye <gülüyor> o kadar da küçük değil aslında. <gülüyor> yani küçük il nüfusuna neredeyse. Yok yani. soru şuydu aslında. Fethiye'nin yani merkezinde mi ha, e, yoksa Fethiye'nin tam merkezinde mi? Yani, Bayrağın barinadan... ha onu soruyordum zaten. dibinde yakın yerde yaşıyorum. Bu şey. <gülüyor> <gülüyor> satan bilgi graf çok komik. Biz kaan hep şey konuşuruz. Öyle ama. Abi adam bilgi olsa Ferrari'sini satmaz. Çünkü iyi bir araba abi Ferrari. Doğru. Ne gider yani? Taşınacaksan da Ferrari'nle taşınırsın, değil mi? Ferrari taşınırsın, Hayır ya taşın ama Ferrari'yi satmadan taşın. Niye satıyorsun? İşte evet. Hani materyalizmden kurtuluyor falan ya Yazmaz mevzu. Ya da müzik Kendi ben o zaman ben de satmamış aslında. Ne satacağım abi yerim. Aynen. Bu arada Mete Akadır bize biraz biraz önce çalan parçayı beğendiğini söylemiş. İsmini hatırlatmamı diliyorsan sevgili müzecim. Queen Soft'ta Stone Age parça. Go with the Flow. E, parçanın ismi grubun ismi de Coins of the Stone Age biraz önce çünkü e, burada bahsettiğimiz mevzudan e, açıldı konu akışla gitmek e, akışın içerisinde neler oluyor neler bitiyor pek de görememekle evet. ilgili bir parçaydı peki e, neredeydik Fethiye dedik en son Fethiye evet sendeyiz gene Mert'cığım. Valla ne diyorduk işte? Ee, büyük kent yaşantısı. İkisinin arasındaki farkları birbirimize evet. şey yaptık, anlattık, sorguladık. <gülüyor> Fark birisinin ömür törpüsü oluşuyor. Diğerinin ise ömür uzatıcısı olması. Ömür uzatan bir şey olması. Daha insani bir yaşantı oluşuyor. Yani e, daha kolaycana güzel şeylere ulaşmak maddi hamile bir şey anlamda. Kesinlikle tavsiye ediyorum diyorsun değil mi elinde imkanı olanlara? Ya evet tabii. Hemen şeyler geliyor, bilinlik sorular geliyor. İşte, sana neler diyorlar neler mesela? E, şuyumuz var, bu, bu var, nasıl olacak, iş, iş nasıl bulacağız, işte paranın hmm. lazım. E, var bir takım zorluklar ama karar vermekle başlıyor her şey. Doğru söylüyorsun. Karar verip adım atarsan, bir şekilde kendini fırlatabilirsin o tarafa doğru. Hı hı. Sonrası geliyor, yani ben, evet taşınıp e, bir dönem sonra geri dönenler var, oldu. Hmm. Ama bunlar e, böyle hani parasız kalıp da ya da böyle... Bir takım e, fiziksel maddi sebeplerle değil de başka sebeplerle döndüler benim bildiğim. Yani Aa, gelince bir şekilde hayat kurulur. Bir şekilde para kazanılır. İnternet de var çünkü. Koskoca köy oldu dünya. Global İnternet. Village diyorlar artık. Var tabii İnternet de var ya yani dediğim şu. Sen bir tas ben bir tasarımcıyım atıyorum. Ee, hmm. Seninle beraber Türkiye'de ev tuttuk. Evet. İşlerimi alıyorum. Uzaktan yapabiliyorsun. Evet toplantılara İstanbul'a gelirim. Burada yani konaklayacak yer de bulunur. Bunu Uzaktan yapabiliyorsun. Bunu var. Benim Özellikle de var. Karşıta var birkaç kişi. Çevirmenler var. Evet. Editörler, Editörler tasarımcılar falan bunlar yapabilir. Onun dışında hani e, böyle bir yere bağlı meslekleri olanlar da o sektörde iş arayacak. Hı hı. E tabi turizm üzerine kurulu bir hayat var. Evet. E, maalesef o bir gerçek. Yani bankalar, okullar binlerce bu tür kurumlar elbette var. Ama hı hı. genel ekonomi fethiye bendirir yerlerde turizm üzerine kurulu. Hı hı. Bu bir gerçek tabi. E, veya atıyorum örnek vereyim bir tiyatro oyuncusunun hani mesleğini fethiye taşınıp... E, yapması çok kolay değil. Değil yani Böyle bir takım kısıtlar var. Bu biraz ülkeyle de alakası olanmış şey. Yani sanatın her tarafta e, hmm. çok rahat evet. perform edilebilecek bir ülkemiz yok. Ben de bir müzisyen olarak Fethiye'de çalmam zor mesela. Hmm. Haftalık olarak. Belki hmm. vardır ama mesela beklediğim gibi bir şey olmuyor. Yani bir radyo programı yapılabilir. Yani yapılabilir Fethiye'de. değil mi? Fethiye'de. Evet. Bak bakalım. Geleyim orada radyo programı. <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> Peki bir e, soru daha şimdi. E, yavaş yavaş yelken eğitimine geçelim evet. diyorum. Ben Peki, çünkü programın Peki. ilk evet. yarım saatini senin... E, Coğrafya değiştirmenle ve evet. bunun mantalite e, ve psikolojisiyle çok güzel bir şekilde geçtik. Şimdi yavaş yavaş senin oradaki ilginç işine geleceğiz. Sen orada bir e, programın başında da hatırlattığın gibi yelken eğitimcisi evet. ve bir profesyonel denizci diyebilir miyim sana? Evet artık rahatlıkla diyebiliriz. Evet, bir profesyonel denizcisin. Peki sen bu eğitimi veriyorsun ama sen bu eğitimi nasıl aldın sevgili evet. Mert? Çok güzel bir soru. Teşekkürler. Şöyle ben... Dediğim gibi denize uzaktan hep zaten ilgi duyuyordum. Dalış vesilesiyle içine de girmiştim. Hı hı. Yelken yapıyordum. E, amatörce yapıyordum eskiden. Hı hı. Yani atıyorum 10 yıl önce de yelken yapıyordum ama tatil yapıyorduk biz. Evet. Şu an yaptığım çok farklı bir şey. Onu buraya nasıl taşıdığımı anlatayım. Hı hı. Ben yelkeni iyi yapan bu gerçekten bilen birinden öğrenmek istedim. Tamam bu güdüyle hareket ettim. Hı hı. Türkiye'de araştırmaya başladım. E, şu sonuca ulaştım. E, biz denizci değiliz. Yani Türkiye'de... Türk insanı denizci ve hobi tarafımız denizle de çevrili evet, Denizci değiliz biz. Güreş, güreşçi mi? halter, futbolcu olacaksın. Denizciyiz futbol, e, futbol. e, falan bu tür şeyler tamam. ama denizci değiliz. Birkaç tane bu işi gerçekten iyi bilen insan var. Çok popüler oldukları için ben de popüler şeylerden biraz e, sıkıldığım için tamam. tercih etmedim ve uluslararası standartlara uygun bir e, eğitim almak için 3 sene öncesinden bahsediyorum. 3 sene öncesinde Portekiz'e gittim. Portekiz. Portekiz yani Atlantik kıyısı da olduğu için Allah. gelgit e, ortamı da olduğu için ve e, gerçekten e, üst sınıf ehliyetlerin gelgit ortamında Hı -hı. mil yaparak e, verilmesi gerektiği için. Ne yaparak? Mil yaparak. Deniz mili değil mi? Deniz mili. Evet. Yani denizde geçen tecrübeyi e, ölçütlendirmenin bir yolu. Hı -hı. Tabii ona kaliteli mil, kalitesiz mil yani Hı -hı. E, quality marz derler İngilizce mesela. Evet. Onu ayrıca evet. anlatırım da e, yani Mesela 10 mil yapmak var, 10 mil yapmak var. Adam e, hiçbir şey öğrenmeden 10 mil yaptığında e, da mil sayılıyor ama gerçekten bir takım becerileri Hı -hı. öğrenerek, onları pratik pratiğini yaparak bir 10 mil yaptığında ona kaliteli mil diyorlar evet. İngilizce. Tecrübe, tecrübene tecrübe katarak yaptığın zaman cruelty miles dolayı. Yani fazla uzatma hikaye şöyle okay. özetleyeyim. Ben e, çok iyi rahatsız etmedim kendimi Türkiye'de erken eğitim alma konusunda. Tamam. O yüzden yurt dışına gittim. İngilizlerden aldım eğitimi. Portekiz'de aldın ama. Şöyle, e, Simas, Padi benzeri hı hı. E, bir anlatabiliriz. E, dünyadaki tane e, yetkin, ehliyet sayılan kurum var. IYT ve RYA. Hı hı. E, RYA Royal Yachting Association. Tamam. de International Yacht Training. Tamam. E, bunların e, dünyanın her yerinde şey, okulları var. Yani hı hı. Padi Simas gibi. Mesela Türkiye'de de Padi'nin okulu var gibi. Hı hı. Ben Portekiz İspanya sınırında ee, ...bir beldeye gittim. Orada bir kısmı eğitimlerimin Portekiz'e geçti. Hı -hı. Bir kısmı İspanya'da. Ee, gitme sebebim de şuydu... Ee, ...kışın aldım ben eğitimi. O, ilginç. Kasım, Aralık, Ocak aylarında sürekli her, neredeyse haftanın her günü... E, ...yelken yaparak üç ay kaldım. Ee, Southampton'a gitmem önerilirken, bir İngiliz'in önerileriyle evet. gidiyordum. Hı -hı. Ee, Southampton'da donacağım için kışın, çok çok soğuk oluyor, acımasız Aynen. soğuk oluyor. E bir şey öğrenemeyeceğim için. Hı hı. Soğukluğu hani titremeyi artık evet. öğrenmek zor. O yüzden Portekiz'e gittim. Orada nasıldı peki coğrafya? Yani coğrafya şey, mükemmel. gerçekten çok ilginç. Orada Laguardiana diye bir nehir var. Hı hı. İspanya, Portekiz'i e, sınırını e, belirleyen aynı zamanda Giyor, iki evet. ülkeyi hı hı. ayıran bir nehir Atlantik Okyanusu'na dökülüyor. dökülüyor evet. Orada hem Atlantik'te yani okyanusta seyir yapabiliyorsun. Hem nehir seyri yapabiliyorsun. E, nehir seyri çok enteresan, bir şeydir. Hem Cebeli Tarih'e falan iniyoruz arada. 2-3 defa Cebeli Tarih'ten geçtim. Öyle şeyleri yapabiliyorsun. Dolayısıyla mükemmel bir yerde. Enlem olarak da çok ilginç. Benim siesta zone diye tabir ettiğim bir zone var. Benim tekne adım siesta zone bu arada. Onun hikayesini anlatıp sana. Fethiye ile aynı enlemde. Çok ilginç. Ama tesadüf ben seçmedim bunu. Onu bilerek seçmedim. Gittiğim yer aynı enlemdeydi. Neticede adamlardan bu eğitimi aldım. Sınavlar, sertifikalar, şunlar bunlar derken. Bütün kışı geçirdim orada. Hı -hı. üç 3 sene önce. Ee, tamamladım, geldim. Çok kazık, çok zor sınavlar var. Ee, bir birçok defalarca alınan, alınması zorunda kalınan kalınan sınavlar var Hem uygulamalı hem de e, yazılı sınavlar mı Mertcan bunlar? Nasıl oluyor? Elbette hem yazılı hem uygulamalı Hı -hı. Ee, her türlü sınav sözlü. <gülüyor> yani zaten tekne sözlüye giriyorsun ya. Yani. Hay tekneye binince zaten ha. sınav günü sınav baş binin yanında başlıyor. Hı -hı. Orada strese geldim. Navigasyon yapıyorsun, bir takım becerilerine bakıyor. Hı hı. Bir de gelgit ortamında sürekli o low water, high waterlikleri e, seviyeyi ayarlaman, e, şey hesaplaman lazım, hı hı. ayarlaman diyorum. Hesaplamazsan tekne batabilir. Batabilirsin. E, çünkü, karaya oturursun. E, karay baraya, bir oturur olur yani. <gülüyor> Öğren telef şey. olur yani orada. O mi? yüzden gelgit ortamında ben aldım eğitimi. Geldim. Şu anda da en nihayetinde eğitim aldığım kurumun hocası oldum. Yani burayağının eğitmeni. Oldum. Türkiye'deki Onun... eğitmeni sen misin? Evet. Yoksa senin gibi bir takım var mı burada? Ha, yani tabii reyağından Türkiye'de eğitmenleri var. Hı -hı. Genelde İngilizler. İngilizler e, var. Türk bildiğim ben ve sanıyorum bir kişi daha var ama bir tanışmadım. Bir hı -hı. iki kişi olabilir. Emin değilim yani o konuda. Hı -hı. Öyle işte. E, o sınavı da geçip ben artık eğitmen olduktan sonra artık sertifika veren hale geldim. E, yani adamdan ehliyetini verebiliyorum kısaca. Hı hı. IYT'nin de işte o diğer bahsettiğim kurumun da eğitmeni oldum. Onların da iletimi de diyorum. Bir de Yelken Federasyonumuz var bizim. Hı hı. O, onun eğitmeni olmuştum zaten önceden. Hı hı. Bir işte sınava girilerek YY5 Yelken Eğitmeni Süper. ünvanı alıyorsun. Yani federasyonun lisansını veren hoca hı hı. geliyorsun. Hikaye bu. Özetle tam Türklerin çok iyi denizci olmadığını düşündüğüm için şuna gittim. Eğitim alabileceğim iyi bir yer bulamadım. yani şey hı hı. Kendime yakın hissettiğim bir yer bulamadığım için. için gittim. Hı hı. E, ve de daha da önemlisi bak bir şey var. Yeni denizler görmek için gittim. Wow, çok güzel. E, şimdi yani. Ege, Karadeniz, Akdeniz'imiz var güzel ama e, biz burada büyüdük zaten. Yani hı. bir Atlantik, bir Cebelitar'ı. Orada çok değişik şartları görmek ...insana ufkunu genişletiyor. Aha, aynen. Kabiliyetlerini keskinleştiriyorsun. Şimdi çok e, trik bir soru soracağım sana Hı -hı. birazdan ama bir e, Cure çok seviyorum dedin değil mi? Çok severim evet. De, Cure'ün çok funky bir parçası vardır biliyorsunuz. Hot hot hot. Hı -hı. Ee, bu da şimdi şuradan aklıma geldi. Sen hem programa başlarken Cure dedin hem de orası daha sıcaktı, çok daha rahattı dedin ya eğitim alırken. Benim aklıma Cure sıcak. E, tamam işte hot hot hot o zaman anladın mı? The cure'dan onu Hı -hı. dinleyelim. Tam Hı -hı. bir cumartesi öğleden tamam. sonra parçası zaten. Ondan sonra birkaç gene böyle e, ilginç soru var. İnsanlar da çok dinliyorlar bu arada. Sana tamam. oradan da sorular var. Tamam. E, tekrar döneceğiz. Süper. Bir yere ayrılmayın. Burada Ferrarisini satan bilge <gülüyor> stili Mert'le beraber konuşuyoruz. Çok keyif alıyoruz inşallah sizler de. Bizlere ortak oluyorsunuzdur. Ben iletişim adresini hatırlat hatırlatmak isterim. İnfo at rock.fm.com.tr'den mailler atabiliyorsunuz. Rock.fm.turkey Twitter adresimiz. Ben James Sarıoğlu Twitter'da. Aynı zamanda Facebook'ta da James Sarıoğlu olarak duruyorum. Ve Radio Geografika'nın kendi Twitter adresinde yazıldığı gibi Türkçe okunur, söylenir. Bir ara ayılmayın. Hat hat hat. The Cure'dan sonra buradayız.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 Kahve gelince ellerine döküyoruz. Her gün güzel kokusuyla serinliyorum. Annem, bak bu Boğaz içi kolonyası. Anneannen de onu kullanırdı dedi. Benim de odama koyalım anne dedim. Artık ben de bir boğaz içiliyim. Boğaz içi kolonyaları Son dakika Gold'da kırmızı bültenle aranan ürünler bulundu iPhone 5S cep telefonu sadece 1899 lira Üstelik cep telefonları dahil tüm ürünlerde 12 taksit fırsatıyla Gold Hesaplı Teknoloji. İstanbul'un beş bir yanı cazla kaplı. 30 Nisan Uluslararası Caz Günü'nde Garanti Caz Yeşili sponsorluğunda 5 konser tek akşamdı. Babilon'da Nostalgia 77, Garaj İstanbul'da Evgeny Grinko, Mardis'te Back to Bob featuring Noel, Nublu'da Mikaton, Sanayi KSB'de cazacı Chet Baker. Garanti Caz Yeşili ile kulaklarda caz. Reklamlar bitti. San 4.5 Rock FM burası. Rock'n'Roll'un macera ve doğa sporlarıyla birleştiği tek program radyo. Geografik adasınız saat 14.49 bendeki ee, benim saatime göre. Şu anda ilk 50 dakikayı geride bırakmışız. Nasıl aktığını anlamadık. Go with the flow dedik ama biz de hakikaten akışa kapıldık. Gidiyoruz galiba. Ne diyorsun Aynen öyle. Çok keyifli. Aynen. Şimdi en son radyolarını yeni açmış dinleyiciler varsa bir hatırlatalım. Biz ne konuşuyoruz? Ee, sen hatırlat istersen. Sen de kalsın. En son yurt dışına yelken eğitimi almaya gittim. İşte eğitimler bitti, sınavlar girildi falan filan. Onları an, anlattık 3 sene önce. Aynen. İşte Atlantik kıyısında olduğundan bahsettik. Gel gitti, deniz ortamının niye önemli olduğunu söyledik. Daha global bir ehliyet için bu gerekiyor. Ondan sonra işte Cebel Tarık'tan geçtik birkaç defa. Sonra eğitimler falan bitti, Türkiye'ye döndüm ben. Oradan devam Güzel. edeyim. Ve tamam. De, bütün bu öğrendiklerimi artık büyük ölçekte pratiğe dökmek istedim. Bunun için de, yani dediğim gibi biz çok denizci bir millet olmadığımız için yanına katılabileceğim çok insan yoktu. Bir dışında ile ilgili arayışa girdim ve büyük bir şans eseri bir arkadaşımın arkadaşının arkadaşı şeklinde Niko'ya ulaştım. Niko da bir, Fr bir Fransız açık deniz solo yarışçısı. Onu, yarışçı yani. Evet. Şimdi Mini Transat diye bir klasman var. Ee, Atlanti'yi bunlar kendi başına sola geçiyorlar Hı -hı. yarışarak. Ufacık tekne. 6 metre mi 6,5 öyle bir şey küçük tekne. İki ee, iki defa yapmış bu yarışı. Ee, bir tekne transferi işi vardı. Yarış yer kendisine işte eee şeyden e, Britanya, Britanya. Hı, -hı. E, Biscay Körfezi'nden getirecekti. Ben ona e, Galishya'da katıldım. Yani Galishya İspanya'nın kuzeyi oluyor Atlantik kıyısı. Oradan e, Sardunya'ya kadar eşlik ettim. İki kişiydik hı hı. o ve ben. Ve biz Galicia'dan Sardunya'ya sadece bir kere durduk. Benim için önemli bir seyahatti. Vay yani vay. Artık öğrendiklerimi biraz daha hı hı. geliştirmek, pratik yapmak için. Eğitimle ee, o seyahat e, psikolojisi biraz farklı değil mi? Çok farklı tabii. Tamamen Eğitim... yani konsept ve yaşanan şeyler aynı olabilir ama işin psikolojisi farklı. Şurada, doğru bir vardır? şey var. Ben denize her çıktığım gün... Deniz'in çok büyük, benim de çok küçük olduğumu hep düşünürüm. Yani deniz muazzam bir şey, muazzam büyüklükte Ve biz küçücüyüz onun yanında. Her zaman yeni bir şey öğreniyorsun. Her gün, denize çıktığın her gün yeni bir şey öğreniyorsun. Aynen. Zor da bir iş. Yani açık deniz yelkenciliği. E bu işi de Fransızlar ve İngilizler çok iyi biliyor. Evet. Çok iyi yapıyorlar. Önceki dönemde İngilizler bir numaraymış. Tartışmasız. Şimdi artık bu yıllarda Fransızlar birinciliği paylaşıyor. Kimisi hatta Fransızlar bir diyor. Hmm. Diyen bile var ama okay. tabii stand, klasmana göre değişiyor. Neyse ben neticede o, tamam. bu Nikoya katıldım. 1350 millik yolda bir kere durdum. Benim için çok sarsıcı şey, yorucu bir seyahatti. Kaç? Alışıkçık değildim yani. Kaç Doğal. gün sürdü? E, 1350 mil dediğin inanılmaz bir rakam bu arada değil mi? Evet. Bir, bir 1852 e, metre. Hı hı. Deniz mili öyle mi oluyor? Deniz mili öyle oluyor. Şey Karameli 1.6 çünkü. Evet deniz hı hı. mili 1852 metre. Vay vay vay. E, yani 1.85 ile çarparsan 1850'yi kaç kilometre olduğunu yani, anlarsın. 2000 kilometreden yaklaşık o. 2000'den fazla hatta. Kilometreyi çeviremiştim bu arada. <gülüyor> yani e, şey... İlk etap iki bacaktan oluştu. İlk etap beş gün sürdü. Hı hı. Ee, biz Galicia'dan, e, Kuzey'den e, Güney İspanya'ya geldik. Cebetak'tan geçip. ikinci bacakta e, şeyden, işte Güney İspanya'dan Sardunya'ya gittik. Süpermiş. Ee, birinci bacak 630 mildi. Yanlış hatırlamıyorsam. İkincisi 720 mildi. Ee, Açıktan mı çok gidiyorsunuz yoksa kara görerek mi gidiyorsunuz? Onu da merak ediyorum ben. Şeye bağlı. E, seyir plan dediğimiz bir şey var. Evet, he, onu Nereden nereye gittiğin, hangi denizde olduğu şartlar, bütün bunlara göre seyir planı Hı -hı. yapılıyor. Kıyıya çok yakın seyretmek makul bir şey değil aslında. Öyle mi dersin? Evet. Yani tekneler aslında e, kıyıdan açıkta daha güvendeler. Gerçekten. Evet. Sebep olarak mı sorabilir miyim? Trafik Teknik, mi deniz? Tra sebep. E, yani kıyıya yakın olmak e, olası bir şeyi, ha. kazaya sebep olabilir. O yüzden. Anladım. Ve e, Bir sorun olduğunda biz hep Açığa doğru kaçırız, kıyıya doğru kaçmayız asla. Evet, evet bir Yani bir kaçmak için açığa gideriz ki Aha. risk azalsın. Risk çünkü kıyıda daha fazla. Ama böyle büyük seyahatlerde zaten yani çok hesap etmeyiz. Gün hesabı yapıyorsun düşünsene, mil e, hesabı doğru. değil. E. Hani şey sorduğunda 3 gündür yoldayım diyorsun. Hani 300 mil yaptım değil, 3 gündür, gündür yoldayım. 4 yani gündür doğru yoldayım diyorsun. Evet. Gece günü sürekli bir seyahat. Sürekli vardiya değişiyor. 3 saatte bir uyan uyanıyorsun. Hımm. Çünkü hani kenara çekip park edip dinlenme ihtimali yok. Sürekli hareket halinesin. Sürekli yolda. Beş gün boyunca yol yapıyorsun mesela <gülüyor> düşün. Üç saatlik vardiyalar. E, uyuyacak tabii Hı -hı. insan. E, i̇ki insansan özellikle zor. E, üç, dört, beş, altı kişi olduğunda çok daha basittir. tabii. Hele iyi eğitimliyse insanlar. Evet. E, yani tadından e, sonra tatil gibi de oluyordur yani. Süper olur. Peki şunu soracağım şey, burada Mert'ciğim. Gene ha, pardon. Şeyi pardon şeyi söyledim. Bu tekne yarış ya kendisi olduğu için tuvaleti yoktu. Böyle <gülüyor> <Oo, gülüyor> bir iğrençlik var ondan bahsedebilirim. Çok hafif. İçinde hemen hemen hiçbir eşya yok. Ee, mutfak yok neredeyse. Buzdolabı yok. Yok İlginç. yani tuvalet yok. Kova kullanıyorsun. Uba. <gülüyor> evet. Yani bazı tekneler, yarış şey böyle. Bir böyle tek öde hakikler yapılıyor. Bir de hani e, düşünsene 5 gün boyunca haldır haldır gidiyorsun. Işte tuvalet yine kova var. Duruyorsun. Bir daha çıkıyorsun. İnsanı ırpalayan bir şey. Doğru, evet. <gülüyor> benim teknemde 3 tane tuvalet var mesela. Oh çok iyiymiş. Yani farklı duş da vardır var. seninkinde. Duş da var. 3 tane de oh, duş var. Oh süper. Yani. Neticede ben o seyahat tamamladıktan sonra e, oldukça zorladı beni o seyahat. Hı hı. Daha çok e, sınırlarımı genişletti. Evet. Çok şey öğrendim. Yoruldum. Sonra bir Belçikalı ile tanıştım bu seferde Onunla e, Ege'yi geçtik birkaç defa. E, ve son olarak da hani büyük seyahat. Ben kendi teknemi e, Adriyatik'ten yani Güney'den, Dubrovnik'ten alıp e, Fethiye'ye getirdim. Geçen sene Ocak ayında. Güzel. Ocak o... Ocak sonu gibi çıktık o Belçikalı arkadaşına. Yine sadece iki kişi. Ve evet, dubrovnik'ten de beş günde geldik buraya. Gene bir kere durduk. Süpermiş. Ee, bu... Öbür seyahat on iki gün sürmüştü de galisya'dan sardığı. Bu beş, beş gün. Bu da evet. eşdeğer sarsıcılıkta mıydı yoksa biraz tecrübeler Yok, elindiği için? yakınına bile yaklaşmaz. Değil mi? Daha Öbür rahat. seyahat benim için çok sarsıcıydı. Aslında belki çok da hazır da değildim o zaman ona ama yine de katıldım ve hani bir şeyler öğrendim. E, evet. Bir şeyler değil, bayağı bir şey öğrenmiştiniz evet, canım. Bu benim tekneye getirdiğimiz... Kıyas bile kabul etmez. Çok daha kolaydı. Çünkü tekne gerçek bir konfor teknesi Hı -hı. benimki. Öbürü sürat teknesi. Evet. Konfor sıfır, sürat çok. Hı -hı. Bunda sürat normal, konfor çok. Hı -hı. Sürat yani bizde dediğin... 3 tane tuvalet var, öbünde kova var. Evet. Düşün. anladım. Ee, sürat dediğin kaç mil yaklaşık rüzgarı, hiç motorsuz rüzgarla evet. kaç mil'e kadar çıkabiliyorsun? Şimdi rüzga... ee, tekne süratini belirleyen birkaç faktör var. Tekne boyu. Örneğin hmm. teknenin gövde hızı diye bir tabir var. Öyle mi? Tekneler evet kendi yarattığı dalgaları üzerinden atlayıp daha fazlası sürat yapamazlar. Hmm. Dolayısıyla teknenin gövde uzunluğu ne kadarsa kendi yarattığı dalga aralığı da o kadar uzundur. Hı hı. Bu da onun o kadar sürat yapmasını sağlar. Öyle. Yani büyük tekneler daha süratli gider. Bunun bir sebebi gövdenin uzun olmasıdır. Hı hı. Bir bu. <gülüyor> İki... Motor tabii ki. yani Teknedeki motor kul mo kullanıyorsan yok, eğer. Yok motorsuz. genel Hı -hı. cevap vereyim Hı -hı. istedim. Ve yelkenler tabii ki. Teknenin arma düzeni. Hı -hı. Ee, kaç direkli kaç tane yelken var. Rüzge... Tabii sonra rüzgar hızı devreye girecek. Senin yaptığın trim. Evet. Mesela trimden kasıt e, yelkenlerin ayarlanması. Hı -hı. Rüzgara göre bilmeyenler için söylüyor. Rüzgarın hızı dümencinin kabiliyeti, kabiliyeti. bunların hepsi hızı belirliyor. Örneğin benim teknenin Normal bir e, şeyi e, hızı 7 mil, 7 mil Yani giriyorsun. yelken aslında çok yavaş bir araç. Hı hı. Benim okuduğum ilk kitap, ilk cümlesi şöyle başlıyordu. Aceleniz varsa yelken yapmayın. İyiymiş. Çünkü düşünsene. Mesela 7 nat hızla gidiyorsun. Yani nat dediğim mil Biliyor, bu arada. Bilmiyorum. E, bilmeyenler için 7 mil işte 1.8 ile çarp o kadar kilometre demek. Hı hı. Yavaş. E, yavaş evet. Yani hani, iyi, iyi hızla gidiyoruz dediğin zaten 7 mil. Çok, çok hızlı dediğin 9 mil 9 milyon. Güzelmiş. Hani tamam evet yelken yarışlarında tekner 15 milyon ile 20 ile çıkıyor ama bundan bahsetmeye gerek evet, yok şu an. Biz normal hayatta kimden yani, bahsediyoruz. E, bir de 5 gün boyunca zaten 15 milyon hızla gidemez bir tekne. Çok, yani ya yani o ekstrem yarışlar falan var da ben normal benim tekneden bahsediyorum. Hı. 13 metre Benete Oceanis bir tekne evet. örneğin bilenler için. 13 metre bir tekne için 7 lat hız normal bir hız. Güzel bir hız ve... Ne kadar yavaş aslında. Hani koşmaya kalksak koşarız. Neredeyse yanında koşarak gideceğiz. Evet, tabii 5 gün boyunca koşamazsın. Koşamazsın ama Araç olarak yavaş bir araç. Evet. Yelkenli. Ama şöyle bir şey var. Dolanmadan giriyor işte. Dümdüz devam ediyorsun değil mi? Evet. Kuş uçuşu dediğimiz şeyi tekne yüzüşü şeklinde devam ettirebiliyorsun. Yani. Aynen öyle. Yani seyir planında A noktasından B noktasına geçmek amaç. Evet. aradaki engellere, rüzgara, doğa, doğa şartlarına bakarak rota çiziyorsun ve evet. gidiyorsun. Aynen. Peki bir müzik arası tekrar ee, ...hafif böyle post-punk post şeyler çalalım diyoruz. Biraz önce seninle dinlediğimizde de Güzel evet. parçalar bunlar. Ee, benim çok sevdiğim bir gruptur. Hot Hot Heat. Çok da bilinmez evet. Türkiye'de ama No Not Now parçanın ismi şimdi. Onu Hayır. bir dinleyelim. İki buçuk dakika kısacık minicik bir şarkı. Çok da hareketli güzel. Tam bir cumartesi öğleden sonra parçası. Sonra bir yere ayrılmayın. İyi sohbet, iyi müzik. Tabii ki de radyo coğrafikada olacak. Sarıoğlu ben sevgili Mert Topal. Doğru mu? Hı. Doğru mu? Mert Toraman'la beraberiz. Ben isimlerle ilgili sıkıntılar yaşıyorum Mert'ciğim kusura bakma. Mert Toraman'la beraberiz. Sarıoğlu ben. Hata Not Now dinliyoruz. Begin 4.5 burası. Radyo Geografikadasınız. Cem Sarıoğlu ile berabersiniz. Yanımda sevgili Mert'le denizlerden, yelkenlerden büyük şehri terk etmekten bahsediyoruz. En son neredeydik sevgili Mert? En son ben o Fransız'da seyahatim bitirdim. Belçikalıdan devam ediyordum. Okey Belçikalı ile beraber nereden nereye gidiyoruz şu anda? Saatte 7 deniz mili <gülüyor> hızla? Ağraksak seyahat ediyoruz. Çok ee, da anzeymiş. keyfimiz yerinde. 5 evet. gün boyunca. Rahat ol. Yavaş gidiyoruz. Acebimiz Aynen yok. sıkıntımız yok. ya En son ben teknemi almamıştım henüz hikaye oradaydı. Belçikalı e, bir yelkenliyle tanıştım. Bu emekli bir adam. İşte, Bo Bodrum'un yakınlarında kendi yazlık ev almış bir tane. Hı hı. İşte eşiyle orada yazın kalıyor, kışın Belçika'ya dönüyor. Ben tesadüfen Fethiye'yle tanıştım. Arkadaş olduk. E, onun da kendi yelkenlisi var. Onun teknesiyle e, Ege'yi birkaç defa geçtik. Hı hı. Çok iyi anlaştık, çok sevdik birbirimizi. E, ...tecrübeli, benden daha tecrübeli. Benim teorik bilgim ondan daha iyi. Hı hı. Çünkü, e, o bütün sınavlarla falan daha iyi hale geldi. Onun da pratiği tabii yaşı sebebiyle pratiği hı hı. benden Tecrübesi fazla. E, birkaç defa ilgi geçtikten sonra iyi anlaşınca... ...benim teknemi de ben getirirken onu davet ettim. İyi anlaştım bildiğim için. E, e, üşenmedi kalktı geldi Belçika'dan. Hı hı. Ben de işte İstanbul'dan çıktım. Biz Dubrovnik'ta buluştuk. Tekneyi işte satın aldım yer... Hı -hı. hazırladık tekneyi uzun seyahat. Ha yurt dışından satın aldığın tekneyi. Ben tekneyi Girit'ten aldım. Girit'ten aldım, güzel. Evet. evet. Güzel. Oradan aldım geçen sene Ocak ayında çıktık. İşte 5 günde getirdik. Korintis Boğazı var. Hı -hı. Ee, orada durduk bir kere. On dışında durmadık. Geldik. Güzel güzel nasıl? çok keyifli. Heyecanlı mıydı ilk tekneye kendi teknenle? Nasıl ya, nasıl bir his? Kendi anlat ve onu bir yere götürmek çok enteresan bir şey. Değil mi? E, daha önce yapmadıysan ilginç bir duygu. Çok güzeldi, hoştu. Zaten rüya çok... rüya olsa gerek. Seyir yapmaktan çok keyif aldığın bir insan. E, güvenli falan birisiyle seyahat etmek ayrı bir keyif. Çünkü o. aşağıya yatıp uyuyorsun ve senin hani canın aslında güdümendeki adama evet. emanet. Biliyorsun ki işte tıkırında evet. yürüyor yani. Evet. Biliyorsun ki gidip aşağıya yatabilirsin. Evet. E, günlerce günlerce süren seyahatlerde e, insan işleri çok önemli. Evet, sen gerçekten. bundan bir bahsetmemi istemiştin. Evet. Yani e, Denizde çok fazla yapacak iş yok açıkçası. <gülüyor> Teknenin trimlerini yaptıktan sonra şartlara dikkat ediyorsun, rotanı çiziyorsun, navigasyon yapıyorsun. Gidiyor tekne çok fazla, evşur olacağım çok fazla şey yok aslında. Hı hı. E tabi insan sıkılabiliyor. Hı. Bizim mesela üçüncü gün şöyle bir şey oldu artık. Biraz sıkılmışız herhalde bizim e, Pol bu arada açıklamadı. Ben dümendeyim çok sakin şartlar yani bir hiçbir şey yok. Kitap okumak da pek mümkün olmuyor denizde çünkü yani. e, deniz tutuyor. Tabi yani bilgisayarla oynamak, kitap okumak böyle şeyleri yapacağınızı düşünmeyin. Pek yapamazsınız çok zor. Ee, yani biraz sallantıda bile kitap okumak zorlaşıyor. Çok alışırsan ancak yapabilirsin. Neyse hikaye şu ben değil ya aşağıda gününüz vakti. Kuş geçti bir tane. <gülüyor> <gülüyor> Karayı görmüyoruz deniz değil. Bilmiyorum Ağlanın. kuş yani basit bir kuş. Bak sonra, ha, i̇şte poposu siyah vücudu beğenmek, beyaz bir kuş. Sıradan bir kuş yani. Tam geçerken polle dışarı çıkıyordu şeyden, e, içimde içeriden. Bak bak kuş gördün mü dedim. Oh <gülüyor> hani nerede falan dedi ve o kuş bizim 2-3 saat muhabbetimize sebep oldu. Yapacak hiçbir şey olmadığı için. Çok iyiymiş. İşte nereden ne yönden ne yöne gidiyor. Karnımı aç. İşte ne bileyim şey geliyor. yap. Mevzu oldu kuş yani. Mevzu oldu abi. Böyle basit şeyleri Çok konuşarak Çok falan. Tanklıymış. Komik yani. Çok sevimliymiş. Ee, insan İnsan ilişkilerinin önemini de anlatan bir şahsı. Şey Şu evet. anlamadığım birisiyle böyle vakit geçiremez. Geçiremezse o kuşla ilgili falan değil, bir çevir adam yani. e, hiçbir alt olmadığı için insan insana düşüyor. Yani e, Birbirinize mi sarıyorsunuz bir yerden sonra? Evet, Olur sarabilirsin. zaten. Bunlar var. Hah, şeyi anlatacaktım. Siesta Zone seçtim poll'da. Hatta deren ismini soracaktım evet, ben size. Bir daha tekrarlar mısın? Teklinin adı Siesta Zone. Siesta Zone. Bu benim uydurduğum bir isim. Çok güzelmiş. Eee Siesta Zone aslında hayali bir kuşak dünyanın üzerindeki bir kuşak benim kafamda hı hı. paralel yani enlem var ya iki tane enlemin arası bir kuşak düşün tamam. sıcak ülkelerin hani böyle yumuşak gevşek large insana var evet. mesela Fethiye işte Alaçatı'ya benim gittiğim ya veya Dünyanın o paraleldeki o Kaliforniya'da kuşaktaki... kesinlikle aynı şeydir Vansas. Olabilir. Söyleyeyim. bahsettiğin çok gitmek istiyorum. Kesinlikle yani. Ee, yani o zon içindeki bir yaşam biçimi var. Siesta zone o kuşağa ifade ediyor benim Rahat, için. Rahat, değil mi? Böyle Rahatsız, dersiz, yasalım, uyuyalım, El yani. Çok dert etme dostum falan <gülüyor> Şimdi şey oldu. ha Polin teknesiyle Ege'yi geçerken bir yerde durduk. işte demir attık. Ne? Ekim sonu. Hı -hı. Ekim sonu yani denize atladı bu yüzmeye başladı. Sen niye yüzmüyorsun dedi. Ben dedim ki soğuk dedim. Yani benim için soğuk arkadaşım. Ekim ekim ortası. Soğuk hakikaten yani. Hayır kimisi Şubat'ta da giriyor da bu tercih meselesi. Ben hani canım istemedi soğuk dedim. O dedi ki nasıl dersin soğuk dersin de. Biz Belçika'da bu bu bizim için sıcak yaz havası dedi. Hani kuzeyde ya bunlar. Ben de dedim ki I am from siesta zone. Dostum hani O sıcak ülke insanıyım anlamında söylüyorum O bizim aramızda bir espri olarak kaldı. Çok tatlıymış. Yani ben hem siesta zondaki yaşam biçimini beğeniyorum. Hem e, artık kendimi oraya ait hissediyorum, hı hı. E, hem de aramızdaki bir şaka ve de benim, ben poli çok sevdiğim için hı hı. satın aldım tekneyi o ismi çok koydum. Çok güzelmiş, çok güzel hikaye. Yani hem hadi dostlar rahatlayalım anlamında Aynen. hem de o şakanın devamı gibi. Süpermiş. Böyle bir cevap verince o takıldığı is, teknenin ismine öyle koyduk yani. Çok güzelmiş, o sırada henüz ismi konmamıştı değil mi teknenin ben daha? Ben tekne almamıştım, hayalimdeki teknenin ismini koydum aslında. Ha, tekne alınca da gerçek Hemen oldu. Hemen tık diye koydum. Çok Aynen. güzel, çok güzel hikaye bu <gülüyor> arada. Mutlaka Kaliforniya'da seni aynı şekilde cezbedecek bir coğrafya olduğunu düşünüyorum. Çünkü aynı şeyi ben de hissettim. Biraz İzmir'de de vardır ya hani böyle larjlık, yavaşlık falan. Hani Aynen. aynı şey orada da var ve hani bu kadar dünyanın iki ucu diyeceğimiz o kadar evet. uzak ki çünkü Kaliforniya evet. bize aslında. Ama hani... İnsan psikolojisinin özellikle Santa Monica'da e, o çok meşhur beyaz kumlarla dolu üzerinde bir e, okyanusun üzerine böyle şey kurmuşlar. Kocaman iskeleler kurmuşlardır. Kocaman ayaklı falan evet. biliyorsundur. Evet. Yani Gözün önüne gelir filmlerden. Evet. Evet. Orası Santa Monica Beach işte. Evet. Orada hatta Luna Park falan da var. Hani orada da acayip bir rahatlık. Yavaş, evet. larjlık. <gülüyor> Mesela biraz öteye gidiyorsun. 40 mil Los Angeles'a vardığında İstanbul'dan bin metal bir şehir. İnanılmaz 24 saat trafik olan evet. bir şehir. 40 mil batıya gidiyorsa, okyanus kenarına gidiyorsa herkes bir rahat böyle. Bir tane yol var zaten o yoldan gidiyorsun. Mutlaka görmene ve tecrübe etmene evet. ve hatta e, profesyonel olarak mesleğini orada icra etmene ben e, çok isterim. Hani o zamanki tecrübe şunu söyleyebilirim yani dinleyenlere biliyorsun Hı -hı. diye. Benim aldığım ehliyet dünyada geçerli. Yani ben evet. RYA'nın, IYT'nin dünyadaki herhangi bir okuluna gidip Hı -hı. hocalık yapabilirim. Ee, hani ek bilgi olsun. Süpermiş. Diyorum. Bak bir soru geldi bununla ilgili şimdi. Evet, ee, Ayberk'ten geldi. Ee, Twitter üzerinden evet. ulaştı. 17 yaşındayım. İYK'da Lazer ve Topur yaptım. Büyük erkenler için yaş sorun olur mu? Hmm. Mert diyor. Şöyle e, bazı ehliyetler için yaş sınırı var. Yani Hı -hı. Ben ehliyet veren bir e, hoca olduğumu söyledim ya. Yani evet. Bütün dünyada geçerli kaptanlık ehliyeti tamam. vermekten bahsediyoruz. Bunların bazı ön şartları var. Hı -hı. 18 yaş sınırı aranıyor bazı aranıyor, ka anladım. kaptanlık ehliyetlerinin ama bana gelen yerken öğrenmek istiyorum diyenlerin çoğu ehliyet almak için gelmiyor. Hı, öğrenmek, öğrenmek için, için geliyor. geliyor. Hı -hı. Dolayısıyla böyle bir yaş sınırı öğrenmek için yok tabii yok, ki. Evet, sevgili Ayberk öyle bir e, ha, şey Ayber, yok. sıkıntı yok. Şöyle bir açılım getirebilir bu cevap. Yat sınıfı diye bir sınıf var. Hı -hı. O, bu güzel var tamam. aslında. Güzel. Lazerden, küçük teknelerden bahsediyoruz küçük yerkenler. Topper demiş, demiş, Evet. demiş. Mesela lazer dediğimiz e, yelkenli abi o kadar ufak ki, küvet kadar bir şey. Çok kolay devrilen rüzgarı çok iyi Anladım. hisseden bir tekne. Dolayısıyla e, rüzgarı anlamak, yelken dinamiğini çözmek için müthiş bir güzel başlangıç. Doğru bir yat, şey yapmış yani Ayberk. Çok doğru bir şey yapmış. E, yat sınıfı ise artık işin büyük boyutu. Yani benim teknemle Brezilya gidebiliriz istersen mesela. O donanımda o büyüklükte bir tekne, Neyse. o güçte bir tekne. Ee, ama rüzgarı anlamak e, yelken trim öğrenmek için Hı -hı. küçük tekneler daha iyi aslında. Bu işin aslında. fiziğini çözmek için evet, küçük bravo. Bir, bir... Niye? Çünkü hata yapınca devriliyor. Devriliyor. Islanıyorsun. Evet. Ee, bir daha yapmamaya gayet ediyorsun. Bir de e, çok kolay etkileniyor azıcık rüzgardan. Bu da senin kabiliyetlerini keskinleştirmeyi e, sağlıyor. Süper çok Rüzgar güzel söylüyor. Küçük teknede e, trim elbette yapıyoruz. Yani, aynı, aynı şey trim. Hı -hı. Ama e, teknenin azıcık birim rüzgarı e, algılayıcı zorlaşıyor. Hmm. Mesela bize 15 nat rüzgar lazım. Güzel güzel etmek için. Evet. Öbürü zaten uçar. Tıp diye gidiyordun. Evet. E, dolayısıyla gidiyor e, gelip yelken ders alması için bir engel yok yaşıyla. Evet. Ama ehliyet konusu ayrı. ayrı. Peki sana nasıl ulaşacaklar? Tekrar hatırlat. Kesin Ayberk muhtemelen sana ulaşacaktır programdan SellYourDreams. sonra. SailYourDreams.com SailYourDreams.com Sevgili Ayberk ve aynı şekilde Mert'e ulaşmak isteyen sevgili dostlar. Şey, Facebook'ta da benim hem SailYourDreams'in grubu var hem Süper. beni ekleyebilirler hem de Harika. sizin Geografikada Geografikadan da, şey da ulaşabilen yani. jet dinleyelim. Are you gonna be my girl? Ha. Sonra tekrar buradayız tamam. sevgili dinleyen. <Gülüyor>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 I said, "Are you going to be my girl??" etihmaniyi kurtarmak için çareyi bluzlu arayan kardeşleri seviyoruz. Tutamadığımız küçük enişteyi çok seviyoruz. Sanatı için ruh sağlığından olan utangaç balerine de çok seviyoruz. Çünkü biz sinemayı çok seviyoruz. Akbank olarak 10 yıldır tüm kalbimizle destekliyoruz. 33. İstanbul Film Festivali'nde herkese iyi seyirler. Limon ferahlığı ile tazelik ve canlılık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 Rock FM burası 94.5'tesiniz. James Sarıoğlu ile Radyo Geografika devam ediyor. Ne yapıyoruz sevgili Mert'le okyanuslardan, yelkenlerden ve büyük şehirden uzak durmanın inceliklerinden konuşuyoruz derken... Mert'ciğim filmlerle aran nasıldır? Sinema sanatını sever misin? Severim. Meraklı yani. mısın? Yani. Tam şimdi sana göre bir haber burada şu anda var. Çünkü biz Radyo Geografika'da ilk saatin sonunda böyle ufak tefek haberler okumayı, kültür sanat evet. ve dünyadan... ...coğrafyayla, gezegenle ilgili haberler okumayı seviyoruz. Bunu Kaan yapıyor. Ben için daha çok kültür sanat kısmını yapıyorum. O yüzden bugünkü haberlerimiz daha çok bu sinema üzerine olacak. Ve şimdi söyleyeceğim şey de benim çok ilgimi çekti. Ve bak Bodrum'da gerçekleşiyormuş. İlgini de çekecektir. Deniz Filmleri Festivali başlıyor. Bodrum ilk defa düzenlenecek olan Deniz Filmleri Festivali'ne merhaba diyor. Denize, denizciliğe ve ilişkili her sosyal sorumluluk projesine destek veren Milta, Bodrum Marina ve Bodrum Deniz Ticaret Odası organizasyonu düzenliyor. Deniz Filmleri Festivali'ne 18-20 Nisan tarihleri arasında Bodrum Oasis Sinemarin sinemalarında seyirciyle buluşacak bu Festival. Festival en dikkat çekici filmlerinden Kontiki, Robert Redford'un muhteşem performansıyla bolca övgü alan Sona Doğru yani All Is Lost filmi ve heykeltıraş İlhan Kuma'nın çalışma alanı olarak da bilinen Hulta Teknesi'nin İsveç'ten Türkiye'ye bir yıl süren yolculuğunu anlatan bir belgesel. Bu arada o festivali düzenleyenler yakın arkadaşlar. Yakın arkadaşlarım. E, kim düzenliyor? Murat Bey Özgür Sevgili Murat Bey düzenliyor buradaydı zaten daha önce evet, de. evet buradan kendilerine evet. selam söylüyoruz Kendisi bir telefon bağlantımız da olacaktı ama e, teknik bir e, burada durum var Onu önümüzdeki hafta bağlanacağız artık Festivalle ilgili Hı. detayları da kendisinden alacağız Peki maceraya devam diyorum sen sendeyiz şimdi ne yapıyoruz evet. ne konuşuyoruz ne konuşalım? Teknede yaşam belki konuşulabilir. Şimdi böyle bir soru çıkartmıştık e, sevgili Kaan'la beraber. Evet. kendi bir teknede yaşamayı hayal hı hı. edenler evet. vardır benim de hayatımda. Evet. Böyle bir şey mümkün mü sevgili Mert? Nasıl olur yelkenli kendi teknede yaşamak? Ee, benim tekneme gelenler zaten genelde ya bir gün tekne almayı hayal edenler ya işte kiralamayı hayal edenler e, bu tip insanlar sürekli bunları öğrenmek istiyor. Çok e, şey yerinde e, sorular. Hı hı. E, kaptan sadece Navigasyon yapan, yelken terim yapan adam değil aslında. Eli anahtar tutacak, makine tamir edebilecek, tuvalet Kesinlikle. pompası bozulunda onu tamir edecek, e, yelken dikebilecek, hı hı. halat örebilecek. E, yani basit tamirat becerilerine sahip olacak. Bu mutlaka gerekiyor. Çünkü e, Deniz'in ortasında telefon açıp Mehmet Usta'yı çağıramayacak <gülüyor> gelir ama bayağı bir... Bayağı yani, beklersin. E, beklersin bir de faturası yüksek olur. Ee, Geleme edebilir yani bir, bir takım şartlar. Yözen. Dolayısıyla kendi kendine yetebilmen lazım. de yaşamla ilgili ben buradan başlıyorum konuya. Çünkü dışarıdan gözüktüğü gibi değil bu iş. Yani hakikaten çok fedakarlık gerektiriyor. Cesaret gerektiriyor denizcilik. Hem denize çıkmak cesaret işi hem tekne satın almak büyük cesaret işi. Doğru, Bunu mi? düşünerek söylüyorum. Hı -hı. Tekne satın almak cesaret işi. Bunu bilsinler yani insanlar. <gülüyor> hakikaten çok zor. Ee, tuzlu su... Ve güneş yakıcı yıkıcı etkisi olan e, faktörle. faktörler. Evet. Buradan başlıyor. Yani her şey e, yıpranıyor. Tamirat gerekiyor. Yepyeni olsa bile tekne. Hatta yeni tekne daha kötü. Ben sana diyeyim. Çünkü yeni tekne sendromu denen bir şey var. Sıfır aldım mesela. İndirdiler denize fabrikadan. O tekneyi alıp Türkiye'ye getirirken bir sürü sorun yaşıyorsun. Öyle mi? Senin Hı. de başına geldi mi öyle şey? Ben yoldan? sıfır almadım tekneme. Ama bunun olduğunu biliyorum. Gördüm gözümde. Aslında en ideali bulması zor ama... Bir yaşına tekne bulmak. Niye? Aa. Çünkü alan e, arkadaş o sıfır tekne sendromunu çözmüş, donanımlarını tamamlamış. Tekne artık yürür, evet. akar, her yere gider Eksiklerin halde. Eksiklerin ne olduğu gö görüldü. Evet. şu eksikler çözülmüş. Yani sıfır tekne alınca araba gibi değil bu. Anahtarını çevirip gidemiyorsun. gidemiyorsun eksikler yani. var. Onları tamamlıyorsun. Kendine ihtiyar tüyübünün evet. şeyleri ekliyorsun falan. Kastımaz ediyorsun biraz. Kastımaz belki ediyorsun ve e, yeni tekne fabrikada üretilip denize konmadığı için henüz e, ne kadar uzmanlarca üretilse bile Deniz'e hazır değil aslında tam olarak. Onun trimleri, şunları, bunları bir şeyler yapılıyor. Ee, ne diyorduk ha? Deniz, e, teknede yaşayacak adam tamirat bilecek. E, çok konformist olmayacak çünkü e, çok iyi teknelerde dahi bir evdeki konfor yok. Yani Hı -hı. varsa da işte milyon euro'luk falan teknelerde var. E, sallanıyor. Sürekli, yani. üzerinde üzerindesin. Yani. Bunları bilerek yaşamak gerekecek. Hı -hı. Ee, ama eşi benzeri olmayan hediyeler geliyor karşılığında. Ee, yani bütün o kötü hava, tuz, güneş, sürekli tamirat yapma zorunluluğu, sürekli sallantı, yani o motion insanı çok yoran bir şey bir de. Bunlara rağmen bazen öyle bir an oluyor ki, 10 saniyelik bir an, yani hakikaten 10 yıllık çabaya değdiğini düşünüyorsun. Hemen bir örnek geldi aklıma. Lütfen. Ee, bir gece seyrinde biz 4 kişilik bir ekip Cebel Tarık'tan geçiyoruz bu 3 sene önce gittiğim e, organizasyonda e, badin oluyor genelde yani 4 kişi hı hı. ikili ikili gruplara ayrılıyorsun ve e, genelde 3'er saatlik şiftlerle shift'lerle dümene çıkıyorsun. Dümende evet. oluyorsun. Benim İtalyan'dı şeyim eee öbür Eee İngilizdi. Hı hı. E, İtalyan deniz tuttu ve sürekli çıkartıyordu. Evet, gece seyrinde işte bir 30 knot falan civarında esiyor. E, i̇şte geliyor. ...hızlı bir seyir. Ben dümendeyim... ...kendimizi bağlıyoruz gece seyir olduğu için... Hmm. ...ve hava şartları zaten kötü olduğu için... E, ...lifeline dediğimiz... E, ...önce can yeleğe, can üzerinde bir halka var... ...o halka üzerinden teknenin... ...üzerine sabit noktaları kendimizi bağlayarak... ...zaten tabii. emniyet... E, ...perlonuyla e, seyir yapıyoruz. Böyle bir durumda... E, ...tekne süratle giderken... ...ben dümendeyim sürekli fırış... ...fırış fırış diye bir ses. Allah Allah. Yani tabii teknenin denizin önüne gitme sesinden bahsetmiyorum... ...farklı bir ses... Yani sanki bir olmaması şey olmaması gereken bir olmaması ses, gereken bir ses. Yani, Endişelendim, bir şey. korktum. Allah. E çünkü hava biraz sertleşiyor, sertleşmeye evet. başlıyor. Su mu alıyoruz falan mı diyorsun? Su <gülüyor> almak değil de. Sanki Batıyoruz. bir şey bir yere çarpıyor, sürtüyor gibi bir ses. Tamam mı Okey. Okay. İskele tarafa bakıyorum. İskele taraftan geliyor ses Hı. Bakıyorum, göremiyorum. Ses. ses, ses bir daha, bir daha, bir daha endişelendim. Çok merak 5-10 dakika devam etti. Bir yandan da İtalyan arkadaşım kusuyor. <gülüyor> <gülüyor> Kusmakla meşgul. kendi bağlamış kusuyor. Çok gece, gece şeyi bir tarafta işte Fas bir tarafta İspanya zaten cebel tahtan geçerler. Ne tarafa doğru kusuyor? Fasa doğru mu kusuyor? İspanya doğru, İspanya kusuyor. doğru kusuyor. İskele. <gülüyor> Biz Atlantik'ten Akdeniz'e giriyoruz. Ee, i̇skele kıyomuzuktan kusuyordu. Bu arada kusarken genelde rüzgar altına doğru kusulur ki e, rüzgar üstüne kusarsan ya da hani Hı -hı. bazen küçük tuvaletini yapabiliyorsun o tekneye gelebiliyor. <gülüyor> e, o yüzden e, sigara içecekler, kusacaklar ve hani bazen erkekler tercih ederse tuvaletini yapacaksa küçük tuvetine rüzgar altına doğru yapacak. E tabi yani. Evet. Neyse ben sese geleyim. Fırş fırş ses ses endişelendim korktum. Sürekli sola dönüyorum. Iskiter. Bir döndüm. O sesin kaynağının Yunus olduğunu gördüm. Ne diyorsun? Evet, bir Yunus. Büyükçe bir Yunus. Sürekli meğerse tam da benimle aynı hizada. Siz yarışıyor gibi. Evet yarışıyor gibi. gibi. Hani suyunuz yukarı arasına çıkıp tekrar suya dalarlar ya. Evet. Gece vakti olduğu için de görememişim ben. Bir çıktı abi. E, Çok ilginçmiş. Hani, sırtı böyle pürüzsüz parlak diye evet, Yunus'u. İnanılmaz yani. Adımın sırtını gördüm. Parlıyordu. Vay. Geceleyin. Çok acayip Gidiyoruz. 30 saat rüzgar. İtalyan kusuyor. İspanya ya doğru. <gülüyor> ee, Hayvan cihazım üstüne üstüne. Ve abi e, Yunus bizimle eğleniyor. Oynuyor. Yarış yapıyor. Ee, yarış yapıyor. tatlılar değil mi? Onu gördükten çok sonra ben böyle o soğuk havada tüylerim... Bu arada ocak Hı -hı. ayından bahsediyoruz. Hı -hı. <gülüyor> tüylerim diken diken oldu. Çok ve güzel hikaye. O var. an işte e, dedim ya bütün o sıkı, sıkıcı, yorucu, bunaltıcı, insanı yıpratan her şeye evet. değdiği an. O an. Çok... Ya da e, işte... ...bir espri, güzel bir sevindirici bir şey... ...aşağıda birisi bir tatlı yapıp getirir mesela... ...o şartlarda... Çok, e, e, o ...tadı kötü bile olsa tatlı hazırladığı şey... ...o kadar lezzetli gelir ki sana... Evet. ...çünkü ıslanmışsın, yorulmuşsun, kusmuşsun... ...falan filan derken... E, ...birisi sana bir jest yapıyor ve olan ...çok mutluluk. güzel, çok güzel... ...şimdi bir soru gelecek bak Mertciğim... ...bu e, soru daha biz programa başlamadan önce bana gelmişti... ...buradan hmm. okumak istiyorum çok şimdi... E, ...çok güzel bir insandan geliyor bu arada... ay bu soruyu soran kişi... Hmm. Ee, şöyle bir şey sormuş sormuş değil de böyle bir tecrübesini anlatmış Soruda şu aslında bu işin e, belli başlı tehlikeleri neler şimdi ben evet. sana bu soruyu soralım ondan sonra müzik dinleyelim sorunun cevabını müzikten soralım hay okay hay. Mi? soru hay şöyle bir ayın yazdığı şey şu e, dördüncü ders e, tremola atarken evet. doğru mudur evet. dümende e, ben vardım Arkadaşım başını eğmeyi ihmal hmm, ettiği hmm. için koskoca yelken kafasına çarptı hmm, ve hmm. denize düştü. Kendisine öldü zannettik ve evet. kurtarana kadar da açıkçası bu önemli bir soru. canımız çıktı. İstersen cevaplı soru cevap, yani bu tehlikeleri... De... cevaplayayım tamam. sormadan konu. Bu çok önemli. Belki de bu yayının en önemli sorusu buydu. Okey. Ee, Biraya ö... teşekkür ediyoruz buradan. Evet teşekkürler. <gülüyor> Özellikle e, benim eğitimini aldığım ve şimdi eğitimini vermekte olduğum <gülüyor> türde e, kurslarda, e, dünyada geçerli ehliyetlerde... En önemli mevzu güvenlik. Hmm. Güvenlik konusunda ödün verirsen sınavı geçemezsin. Evet. Örneğin böyle bu kadar katı. Hiç sıfır ödün ver vermemen lazım. Yani sürekli evet. dikkat etmen lazım. Bahsettiği şey... ...Bumba ana yelkeni kontrol eden... E, ...yere paralel, tekneye paralel bir parçadır. Hı hı. E, Tramola ve Kavança'da... ...sancak iskele, iskele sancak istikametinde... Hı hı. ...yer değiştirir ki... E, ...rüzgarı değişik açıdan alıp... ...tekneye evet. devam edebilsin diye. Hı hı. Önce onu anlatalım bilmeyenlere. Burada yaşanan şey anladığım kadarıyla bumba bu yer değiştirme yaşanırken e, insanla uyarılmamış yanlış yerlerde duruyor evet. dikkat etmemiş. Ağıdına gelmiş. E, bazı bağda bomba bumba alçaktadır. Ana yelkenin alanını genişletebilmek için bumbayı alçağa koyarlar. Okay. Gözüne canlanıyor mu? Canlanıyor evet. Ha bumba yüksekte olursa yelken Hı -hı. küçülüyor. Evet. Örneğin yarış yelkenlerinde böyle saniyeler ve böyle santimetre kareler. Evet. Yani yeri yelken yeri yelken yiliyorlar. O hareketler evet. ondan değil mi? Aynen, anladım bravo. çok iyi anladım. Yani ee, Kavança ve tramoladı buna dikkat edilir. Uyarı seslenişi yapılır. Hı -hı. Ee, İngilizce de olsa, Türkçe de olsa e, Aleste Tramola deriz biz örneğin ee, Türkçe'de. Güzel. Herkes Aleste der. Yani Aleste hazır demek. Tramola'ya hazırlan der mürettebatta Tramola'ya atan kişi. Herkes hazır olduğunu belirtir. Bu sadece bombanın kafaya çarpması ihtimal için değil. Evet. Örneğin Iskota dediğimiz halatlar var. O halat birinin ayağına dolanmış olabilir o sırada. Mesela? Adam da Aleste değil mi arkadaş? Bunu söyler. Hı hı. Ya da hiçbir şey söylemiyorsa Aleste ya hazır değildir. Hı. E sen tramola atarsan adamın bacağına halat dolanmışsa <gülüyor> evet, yani. adamı savurur denize fırlatır o. Evet. O atabilir ya da. Hı hı. Veya bacağını evet. falan pişman Dolayısıyla güvenlik çok önemli. tramolu atarken... Kurallar var, hı hı. denize düşme senaryosu var. O, onlar da var. Tabi bir, bir süre eğitim var. Yani... Güzel. Bunlara geleceğiz şimdi o zaman. Aha. Mesela bundan sonra ben denize uçtum ve no, başıma neler gelebilir, <gülüyor> beni nasıl kurtarırsınız bunu. E, <gülüyor> uçmasan iyi olur. Bence uçmasan yoldur. Bence uçmasam çok daha iyi olur. Ama bir France evet. Perde, bak take me evet. out diyor yani tekneden dışarı fırlattılar anlıyorsun. Evet. Ondan sonra tekrar burada olacağız sevgili Mert'te iyice açıldık e, açık denizlerde. İşin risklerinin neler olduğunu öğreniyoruz sevgili evet. Mert'ten. Birazdan tekrar burada olacağız. Bir Franz Ferdinand dinleyeceğiz. Take Me Out çok sıkı parçadır. Biraz sesi yüksek dinlemeyi hak eden bir parçadır. Bir yere ayrılmayın. Geografika devam ediyor. Bir yere gitmiş değiliz tabii ki de buradayız. Radyo Geografika, Sarıoğlu bendeniz. James Sarıoğlu ile berabersiniz. Son yarım saate girdik. iyice rüzgarı arkaya aldık. Tam gaz gidiyoruz değil mi? Ne Gidelim. diyeceğiz? Buna ne denir? erken pas Pupa seyri. Ha ben sürekli araba kullanmıştım. Tam gaz gidiyorum falan evet. diyorum böyle. O bir yanlış tabii ki de. Bu arada demin e, bir ay bize mesaj atmıştı. Hani bu mevzuyla ilgili. Hani kafayı yelken yediğiniz o uçup evet. boğulma tehlikesi yaşanadı evet. mı? Kafayı bomba. Bomba yemiş. Evet. E, ben halbuki haberi vermiştim. Kendisi biraz tekniğin üzerinde aval aval dolaştığı için kafayı o yüzden yedi diyor. Yani evet. bu iş aval aval gezmeyle yani, gelmiyor. Sonuçta kaptan onu uyarabilirdi veya... Bir tek almak lazım. Evet, duymamış, dikkat etmemiş adam evet, herhalde. Peki evet. denize düşen bir e, insana, denize düşen bir e, kişiye hani yapılmış senaryolar. Şöyle, bu ondan aslında şey. mesela bir Yatmaster Offshore sınavının Hı -hı. en zor becerisidir. Tekin becerileri yapmanı bekliyorlar sınav geçmek için. En zoru da budur aslında bence. İlginç. Yani birkaç tane zor pratik var ama bu onlardan en önde geleni. Çünkü değişik şartlarda denize düşen adamı kurtarman bekleniyor. Evet. Örneğin motor çalışmıyor senaryosu zorlu zorlanadır. Hmm. Sadece e, yelken manevralarıyla, e, yelken marifetiyle hı hı. yanaşıp hı adamı alıyorsun. Evet. Şimdi bir de hani Atlantik mi dalga var yani. falan filan bu gerçekten zor. Dolayısıyla en güzeli hiç düşmemek bence de. Yani tercih an e, diyoruz. Düşmemenin e, şeylerini, önlemlerini alıyorsun hı hı. E, çoğunlukla. Yine de düşüyorsa da artık onu kurtarman lazım. O manevrantı uzun süraşında ama böyle bir manevra var. Aha, yani şeyler var, senaryolar var. Evet. Denize düşmüş adamı. Kurtarmak için evet. şey, John Smith atıyorsun falan. Tabii, şey o, adım adım. 1, 2, 3, 4, 5 gibi Hı -hı. Hı -hı. adımları var. O adımları Eğitim takip de, ederek evet. e, bir kere, önce bir paniği durdurmak için durduruyorsun tekneyi. Bir, Hı -hı. bir ekolde mesela öyle yapıyor. Hemen aşağı inip birisi VHF tersizden evet mesaj veriyor. İşte man overboard düğmesi var GPS yardımıyla. Hmm. Adamın düştüğü yeri işaretliyorsun. Oh. Bir diğeri den boy denen böyle mızrağa benzeyen bir şey var. Den boy. boy diyor İngilizler. Bir, bir boru düşün. Mesela Hı -hı. şey plastik. Tamam. Ya da alt tarafında yüzdürücü bir bidon gibi bir şey var. Onun Hı -hı. altında da bir ağırlık var. Tamam. Onu fırlattığını düşün denize o çubuğu. Tamam. Çubuğun en tepesinde de bir bayrak var. Oh. Amacı markalamak yani. Anladım. O denize düşünce denize saplanıp kalıyor yani denizin evet. üzerinde kalıyor. Böyle şey gibi ee, batmıyor hacı anaz ha, gibi. Evet. gibi duruyor. Asla böyle. devrilmiyor ve o bayrak adamın yerini belirliyorsun. Evet. Amaç da şu rüzgar dalga vesaire şartlarında senin bir manevre uzaklaşıp adamı dönüp alman gerekiyor yani. E doğru. E adamı gözden kaybediyorsun. E doğru. Bu arada bir kişiyi görevlendiriyorsun sürekli parmağıyla işaret ediyor. Ee, bunun böyle adım adım senaryoyu e, takip ediyorsun sana şimdi bu konuda tam da bu noktada ilginç bir şey söylemek istiyorum ee, Hani benim başıma çok acayip bir şey geldi ee, ve nerede geldi biliyorsun bir klip çekiminde geldi ne alaka diyeceksin ee, Aydılge'yi biliyorsun benim tabii, beraber tabii, çalıştığım tabii. bir Hı. sanatçı aynı zamanda benim çok yakın dostum ve ortağımdır Hı. beraber müzik yapıyoruz onun gitarlarını çalıyorum 5 senedir Artı beş eksi beraber yapıyoruz. Şu anda kendisi Foça'da. O da mümkün mertebe Foça'ya kaçıyor. Çünkü dedin yani kafalar bir güzel çalışıyor, rahat çalışıyor. Yeni bir şarkı yazdık Ahil Gelir. Onun sözlerini yazmak için deniz kenarına izole bir yere gitti ve bana mesaj attı. müthiş güzel gidiyor diye evet. ama içini çektin şimdi neyse mevzu niye Ailge dedim Ailge'nin 3 sene önceki klibi bir yarış e, yatında çekildi evet. bize bir yat kiraladı. aldı plaj hmm. prodüksiyon şirketimiz evet. dediler ki Cem kaçsam Ege'ye parçanın ismi çünkü ha, evet. e, bir yatta çekilmesini Ailge'nin bu yatı kullanıyor şeklinde işte hmm. kız tekneye binmiş arabaya falan değil ama tekneye binmiş Ege'ye kaçıyor <gülüyor> böyle genç güzel sevimli bir kızın hikayesini anlatan bir şarkı bu zaten evet. tekneye çekiyoruz Tek, klibin şeyinde ortasında ben teknede gitar çalıyorum falan. Böyle deniz rengi bir gitarım var. Telecaster'ım var falan. Bilenler bilir. Çalıyorum falan. Teknenin sonunda bize bıkkınlık geliyor her şeyden. gitarımı metarı bir kenara atıp denize atlıyoruz. <gülüyor> klibin sonunda bu. İyi. Yalnız şöyle bir düşünmediğimiz tabii kimse denizci olmadığı için şöyle bir sıkıntı oldu. bandeler ki Cem atlar mısın? Yüzer misin? Eski yüzücüyüm ben de. Yüzerim sorun değil derim. Evet. Üzerimde de baggy jeans var. Yani bol böyle paramparça evet. bir kot pantolon var. Tamam derim teknenin arkasından balıklama denize atladım şeyin arkasındayız adaların diğer tarafındayız güney tarafındayız evet. ben denize atladığım anda o pantolon beni bir denizin dibine doğru çekmeye başladı evet, evet. ve akıntıya da kapıldım bir şekilde hı evet. hı Yüzmek çok zor biliyorsun pantolonla falan. Evet, Mayo olmadığı zaman. Evet. Ben so uzaklaştıkdı uzaklaşınca millet de bana diyor oğlum niye yüzüyorsun? Gelsene tekneye. Yani bir de yanımızdan deniz otobüsleri falan geçiyor. <gülüyor> ya yani benim o tekneye <gülüyor> çıkmam 40 dakikamı aldı. Çünkü evet. yüzemiyorum yani yaklaşamıyorum. Rüzgara kapıldım, akıntıya kapıldım. Oradakilerin hiçbir eğitimli dili. Adam krip yönetmeni. Aa. Bir tane kaptan bir vardı alatta. Bir tane kaptan vardı ama nerede diyor mesela? Gösteremiyorlar, göremiyorlar evet. beni. Ben el sallıyorum evet. falan dalgaların evet. arasında. Ben bir yerden sonra ne evet. yapacağım? Bostancıya bakıyorum arkama. Ben kaç gidebilirim <gülüyor> acaba? Yani büyük adayma takılsam, evet. ne yapsam falan diye öyle bir ya panik olmadım. Sonuçta hani ben de evet. bunu eğitimini almıştım yüzüş sırasında ama e, şey çok önemli. Kadronun teknedeki Tabii. düşen insanı e, hakim olabilmeleri için yani bir tane kaptan vardı. Ailece zaten hani cem nerede ya falan diye kızcağız hani sıkıntı oldu. Basketballca evet. alakasız yerlere bakıyoruz. <gülüyor> şey ışıkçı elinde tekneye kurtukları ışığı denize tutuyorlar beni bulabilecekler. diye. Ben el kol sallıyorum hiçbir şekilde görmüyorlar. Evet, en evet. sonunda bir şekilde evet. hani fark ettiler. İşte, 40 dakika denizde kaldım o pantolonla. Fark ettiler. İlk şeyi saydım. Biz bir GPS'e bastık. Evet. Birisi parmağıyla işaret etti. Aynen. Ve onu üçüncü... kimse yapmadı işte bizde. Bak daha bitmedi. Dem boy o dediğim mızrak gibi komik şeyi de fırlattı. On da fırlattı. Yani bu üçü de adım kaybetmemek için GPS pozisyonunu fixledik. Birisi sürekli parmağıyla işaret evet. point ediyor. Hı hı. Öbürü dem boy fırlattı. Yani adamı elinden yeni yapıyorsun kaybetmemek için. E, fakat şöyle bir şey söyleyeyim. E, kötü bir hava. Kötü değil mi ben birazcık? hava birazcık. Sen <gülüyor> gerçekten evet, ya söylüyorsun. Biraz, biraz yaşamış olabilirsin. Evet. E, kötü havada özellikle okyanus şartlarında hı hı. E, düşen adam almak gerçekten zor. Çok zor evet. Çok zor. Tecrübe birebir yani onu hakikaten düşünme. düşürmemek lazım adamı. Beni At, bile bile attılar arkadaşım. Bak, deniz, de far, deniz biraz farklı. Okyanus daha da zor. Mesela Sadun Bora şey yazar. E, bazı şartlarda olanaksız olduğunu düşünür ad, düşen adamı almak. Ne diyorsun? Almadı. Et, Gerçek söylüyorsun. Yani. Okyanus çok <gülüyor> kolay olmayabilir yani. Evet, dalgalar <gülüyor> bir kere. Dalga çok acayip bir şey. Biliyor musun? sana hani insanın dalgayla olan e, münasebeti çok acayip bir kafa. Hani gözükmüyorsun Dalga bir geliyor bir anda 4 metre başka bir noktadasın mesela. ya yani üç dalgada ben böyle 20-25 metre uzağa gittiğimi biliyorum. Çünkü oradan gemi geçmiş açıktan çok büyük dalgalar gelmişti. Evet. Hani tamam yüzüyorsun dalga bir kaplıyorsun yüzdüğünün aksi istikametine böyle bir 20-25 metre. Biliyorsun böyle bir acayip tecrübe olmuştu. Bir de atlama diyorsun açıklarınızda gemide. Evet, evet. Başka ne var mesela de güvenlikle ilgili? <gülüyor> e, vinç kullanmayı... Bir doğru değil, öğretmek ya. lazım. Çünkü parmağını sıkıştırıp parmağını kaybedenler dahi of, oldu. ne diyorsun ee, ya? Yani Allah şey, Dünyada çeşitli kazalarda makaleler okuyoruz. Ee, elini kolunu kaptırmaması lazım. İşte tramola kabança atılırken hı hı. usulüne uyulacak. İşte yangına şuna buna karşı yangın söndürücülerin yerleri gösteriliyor. Evet. Bir takım. Sonra ırgat mesela demir atıyoruz ya. Hı hı bir kullanmak bile bir incelik aslında. Bir mevzu yani evet. Çünkü o başka dönen başka. bir nesne var. Çok kuvvetli motor ve Hı -hı. kolye, saç, vücuttan böyle hani uzaylık giden Sar, şeyi kaptırı, evet kaptırabilirsin. O konuda işte uyarıyoruz insanları. Hı -hı. Yani tam 4 dört 4'lük bir güvenlik bir brifingi veriliyor. Anladım. Bunlara dikkat ediliyor. Evet. Bunlar olmadan da e, şey denize zaten açılınamıyor. Çünkü dediğin gibi en zorlayıcı faktörde zaten bu oluyor bildiğim kadarıyla değil mi? Evet. Aynen. Süpermiş. Peki müzik sırası yine diyorum. Ne dersin? Süper. Çok sevdiğim bir grup. Benim e, Falls biliyor musun? Falls grubunu. Falls bilmiyorum. Ee, bilmiyorsun. A -a. Bu, o zaman öğreneceksin. Çok güzel tamam. parça. Yine bugün hafif funk gidiyoruz. Yani funk ve rock gidiyoruz. İkisi iç içe geçmiş şarkıları seçmeye dikkat ediyoruz. and My Number dinleyeceğiz. Ardından tekrar burada olacağız. Bir yere ayrılmayın. Daha bir 20-25 dakika sizle beraberiz. <Gülüyor> Eğitimhaneyi kurtarmak için çareyi buluzda arayan kardeşleri seviyoruz. Tutamadığımız küçük enişteyi çok seviyoruz. Sanatı için ruh sağlığından olan utangaç balerini de çok seviyoruz. Çünkü biz sinemayı çok seviyoruz. Akbank olarak 10 yıldır tüm kalbimizle destekliyoruz. 33. İstanbul Film Festivali'nde herkese iyi seyirler. Lavanta Bahçelerinde hoş bir gezinti. Boğaziçi Lavanta kolonyası. Son dakika. Gold'ta kırmızı bültenli aranan ürünler bulundu. Intel'i 5 işlemcili Lenovo Notebook sadece 1459 lira. Üstelik cep telefonları dahil tüm ürünlerde 12 taksit fırsatıyla. Gold hesaplı teknoloji. Reklamlar bitti. Cem Sarıoğlu bendeniz radyo geografika bak konuşamıyorum görüyor musun <gülüyor> <gülüyor> böyle oluyor bana bazen hızlı konuşayım derken anons uzuyor da uzuyor. Sarıoğlu bendeniz radyo geografika devam ediyor 94.5 rock efendisiniz sevgili Mert'le beraberiz. Okey komik bir soru var en iyi tekne arkadaşının teknesi diyorlar doğru mu? Doğru <gülüyor> çok <gülüyor> kolay diyeyim. bir şey. Niye? Ya bu atasözleri vardır ya işte mesela bu söylediğim ve bir tekneyi alması satması iyidir falan böyle bir takım atasözleri Hı. var. Tekne aldıktan sonra bunların doğru ama az olduğunu hmm. düşünmeye başladım. Yani onunla çarpman lazım bu sözde. Ne sözü. diyorsun ya? Tekne sahibi olmak çok zor bir iş. Masraflı, sadece masraflı bir takım endişeler var çekmen gereken. Hmm. Ee, o yüzden ben te e, tekneme gelendire şunu soruyorum. Senede kaç gün tekne kullanacaksın? Hmm. Tekne Şöyle, almaya gelenler evet, diyorsun. Yani o, o fikirle gelenleri okay. sorunun cevabı olarak. Şöyle bir du duraksıyor adam. Ee, neden sorduğumu da anlıyor. Soruyor. Düşünün hmm. diyor mesela 9 gün. O zaman alma tabii tekne. Yani kirala. Kirala. Ya da gel benim teknede ben yerken tekne. takalım, yerken yapalım beraber. Aynen. Ee, 15 gün diyor, gene olmaz. Bir ay diyor, bunlar benim kişisel fikirlerim tabii. Bence yine olmaz ama sınıra yaklaştı. Okay. Bir buçuk ay derse şöyle bir bakıp adama, e tamam sen al bence tekne <gülüyor> Güzelmiş. Yani bir buçuk, işte 45 gün mesela. Bir senede 45 gün kendi teknemi kullanacağım diyen <gülüyor> adama ben tamam al o zaman tekne, öneriyorum almanı diyebiliyorum, onun Hı -hı. o cesaret oluyor bende, yani sonradan bana küfür diye. Ee, bir buçuk ay üzeri, atıyorum iki ay kullanacaksa da zaten Hı -hı. o, o sınır geçmiş oluyoruz, oradan zaten. sonra devam. Dolayısıyla böyle diyebiliriz, yani en iyi tekne arkadaşın teknesi dokuz gün kullanıyorsan evet, evet. E, iki ay kullanacaksan değil, değil evet. o zaman bütün o masrafa, sıkıntıya e, katlanmaya gerek var, Hı -hı. fayda da var. Evet. Öyle diyebiliriz. Anladım. Peki bir soru daha soracağım. Bunlar bize meyilde gelen sorular. Yelken yapmak için yelkençi olmak gerek? Yıllık izinde yelken yapamaz mıyım veya yelkenli de zaman geçemez miyim Mert? Yelken yapmak için yelkenci olma gerek yok. İlk girişte bahsetmiştin ya bana üç evet. adam geliyordu ya. Evet. Bütün sene yorulmuş çalışmış denize tatil yapmak istiyor. Bilette bir sürü adamla beraber olmak yerine kendi özel teknesi olsun istiyor. Hı -hı. Ve de yerken yapılışını görmek istiyor, Yelkenli bir teknede bulunmak istiyor adam. Aynen. Ben gerekenleri yapıyorum, çok basit belki bazen görevler veriyorum insanlara. Yerken yapıyor yapıyoruz hep beraber onlarda Ben mesela kafir. geldim ne gibi görev alabilirim? Yer pas mı olur? <gülüyor> yani en Yok, kötü, kötü görevlendim yani Yok, şu an tekne <gülüyor> temiz teslim tes, te, diyor kirlenince temizleniyor da şöyle görevler. Örneğin tekneyi bağlıyoruz veya tamam. avar oluyoruz, avara avareden geliyor yani tekneyi karadan karaya balansa ayırıyoruz diyelim ki. Diyeceğim ki işte sancak kıç halatı e, Koyver diyeceğim Yani e, boşaltıp e, içeri alacak Yani güvertiye mesela böyle basit şeyler Bir halatı çekmek gibi görev Veya hmm. ne olur e, işte e, Vinç Vinç kolu çevirir falan hmm. adam Acık da tutar Dümen tutmak istiyorsa tutsun canım. Tutardı, zaten ha? kaptanlık eğitimi o demek yani. Ha, okay. Onun bir parçası. Ha, tamam. Ama hiçbir şeyle uğraşmam ben diyorsa böyle basit basit ufak ufak görevler veriyoruz. Hiçbir şeyle uğraşmak istemiyorum ben. Geldim arkadaşım ben hiçbir şeyle uğraşmayacağım. Evet. Teknene gezmek mümkün. istiyorum. Gayet i̇stiyorum. Gayet mümkün, mümkün mü? mü? Buradan gittim. İyildim öyle denize baka baka gidiyorum. Süpermen gibi duruyorum böyle anladın e, mı? Et, o zaten. O, yani yapabilirsin tabii. Yaparım değil mi? Gayet e, anladın. Tamam, yaparsın ben onu bir tek isterim. şey yapamayabilirsin. Mi? Güvenlik dedik ya. Evet. Eğer güvenliği riske edecek şey varsa... E, ikaz edip yaptırtmıyoruz. Evet. Ama onun dışında hiçbir iş yapmadan tatil yapsın ya. Değil mi? Hı. Biz de erken yapıyoruz işte. Yani evet herkes, herkes mutlu diyorsun. Aynen. Süpermiş. Evet. Dolayısıyla böyle. Aynen. O zaman bir Twitter ve Facebook adreslerimizi ulaşım bilgilerimizi hatırlatmak isterim buradan ee, sevgili Mert. Senin web de hatırlatacağım. En sonunu söyleyeceğim ki akılda daha çok kalsın. Infaatrakipem.com'ten Mert'e ve bana sorular sorabiliyorsunuz. Radyo Geografikanın kendi Twitter ve Facebook'a aynen yazıldığı gibi Türkçe okunuyor zaten ve radyo Geografika olarak yazıyorsunuz. Twitter.com slash Radio Geografika. Facebook'ta da aynı şekilde Radio Geografika. Ben de Cem Sarıoğlu, Facebook'tan ulaşabiliyorsanız Twitter'dan da yine aynı şekilde Cem Sarıoğlu. Bir küçük haber vereceğim Mert'ciğim. Ee, evet senin web sitesini önce bir söyleyeceğiz. Ee, bir tekrarlar mısın Mert'ciğim kendi ağzına? www.salyourdreams.com <gülüyor> <gülüyor> adresinden sevgili Mert'e ulaşıp oradan detayları alabiliyorsunuz. Kendisine ulaşabiliyorsunuz. Kariyeriyle ilgili ilginç detayları da ...buradan görebiliyorsunuz. Bizim de önümüzde açık. Bir küçük bir şey hatırlatacağım. Kendinizle ilgili... ...Rock FM ile ilgili. Mert'cim yüksek müsaadenle. Tabii. Ee, geçtiğimiz hafta biliyorsunuz... ...biz ailege ile beraber rockfm.com.tr'yi... ...yayın hayatına başlattık. Türkiye'nin tek rock radyosuyuz. Türkiye'nin tek rock'n'roll portalında... ...biz yapıyoruz. Bütün dünya ile ...aynı anda rock'n'roll aleminde... ...neler dönüyorsa en son haberler... ...Türkçe ve... Gayet anlaşılabilir, kolay bir dille rockfm.com.tr'de gayet eğlenceli bir şekilde oradan izlenebiliyor. Onu da hatırlatmak isterim. Ee, eskiden sadece canlı yayına bağlanabiliyorlardı. Artık orası bir rock'n'roll portalı. Yakında da bizim şu anda yaptığımız e, hmm. tarz programların videoları da oradan yayınlanacak. Yani sen de Süper. buradayken buraya bir, e, bir video çekilecek. Hemen ertesi günün bizim burada yaptıklarımızı gayet güzel böyle... Televizyon programı gibi oradan açıp izleyebilecekler. Bunun için bir altyapı kuruyoruz. Mayıs ayından itibaren de, Mayıs'ın ikinci haftasından itibaren de rockfm.com.tr aynı şekilde sosyal medyayı kuvvetlendirerek kullanacak. İstanbul'da oturan biri, bir mail geldi İstanbul'da oturan bir dostumuzdan. Utku'dan gelmiş mail. İstanbul'da oturan biri için gelken eğitimi almanın en kolay yöntemi nedir İstanbul'da oturan biri için? Sana gelsinler bence. Yani ben işte minibüse biner gibi dalamanla uçağa binip duruyorum. Buraya sizleri görmeye gel gelmek Süper. için. Süper. Onu yapabilir. Yani Seviyor. Ona... sana mail atsın. E, işte Tercih edesin ki ben İstanbul'dayım. Benim buraya gelmem mi? Senin buraya gelmem mi? Sevgili Mert Tartoy'la ödün. Sonra şartları söylesin. Evet. Aynen olabilir. Yani e, Göcek, Fethiye civarlarında erken öğrenmek istiyorsa bana buyursun gelsin. Hı hı. İstanbul'da zaten e, benim... ...tanıştığım yani eğitimine güvendiğim erken hocaları da var. Anladım kadar. senin söylemlerinden etkilenmiş insanlar ve hani seninle iletişim kurmak istiyorlar. İst, İstanbul'da eğitim veriyor musun yani mevzu bu aslında İstanbul'da benim İstanbul'da eğitim kadarıyla. vermedim hiç yapmadım ama şunu yapıyorum ben mesela... ...insanlara kendi teknelerinde eğitim veriyorum bazen. Güzel. Yani ben kendi teknemle hep bahsettik ama evet. aslında benim işim artık... ...yani Kaptan ehliyeti veren bir hoca olduğum için evet. kendi teknemle sınırlayamam kendim aslında. Evet. Adam tekne almış, kullanamıyor, bir güven sahibi Zorlamaya, olmaya çalışıyor. Uh -huh. Kendi teknesine gidip de eğitim verdiğim oluyor ama daha çok vaktimi Fethiye'de kendi teknemle işte mavi ve hani uh -huh. eğitim hareketiyorum. yapıyorum. Hı -hı. Hiç yapmadım mı? Yapılabilir. Yapılabilirim. Mümkün Bunun yani. şartlarını sellyourdreams.com'dan evet. sana ulaşıp zaten evet. değil mi? Gayet rahat adamsın. Telefon numaramı da yazarım. Okey. Gayet güzel. Aynen. Aynen. E, sevgili Utku bunu sormuştu. Cevabı da bu şekilde. Peki bir müzik arası tekrar. E, yavaş yavaş sonlandıracağız. Son anonslara geliyoruz. Çok keyif alıyorum burada. Yani aynen. nasıl aktı gitti ben anlamadım. Valla benim de ilk tecrübem bir i̇lk konuda var. Ama... Şey yani i̇lk senin için? Ben de ilk defa giriyorum o, çok eğlendim. Çok güzel. Değil mi? Keyifli deriz. Rock FM özellikle Dostane yani... Gelen konu seven bir... Daha ee, devam et desene eder. Değil mi? Aynen gideriz zaten. <gülüyor> bir aeroplane dinleyeceğiz. Red Hot Chili Peppers. Sonra tekrar burada olup yavaş yavaş ee, geografikayı bu haftalık sonlandıracağız. Sevgili Mert'ten de söyleyeceğiz. Son önemli kıstasları öğreneceğiz. Onu iyice bütün bilgilerini burada iki saat boyunca öğrenmeye çalışacağız. Biraz yoruyoruz seni ama çok keyif alıyoruz. Ben Mertcim. çok eğlendim ya. vallahi çok güzel. Eyvallah. Birazdan buradayız. Ayrılmayın. Sanat 4.5'tesiniz Rock FM burası ve Radyo Geografika'da Cem Sarıoğlu ile berabersiniz. Sevgili dostum Mert'le beraber okyanuslardayım vallahi keyfim çok iyi <gülüyor> temiz hava bol güneş <gülüyor> mis gibi takılıyoruz. Biz Radyo Geografika burası macerayla rock'n'roll'u birleştiren Türkiye'nin tek rock programı. Mert'cim yavaştan sonlara geliyoruz ama hani evet. sorular da bitmiyor açıkçası. Çok zaman. Evet. <gülüyor> Değil mi? zaman makinesi gibidir bir şey. canlı yayın. Özellikle Rock FM'de eğlenerek yaptığımız için mutlu olarak yaptığımız için zaman makinesi gibi. Bir başlar bir biter. Peki bir soru. Mert planladığın uzun bir seyahat var mı? Sevgili Alper bize mail atmış. Uzun seyahat şöyle. Aslında <gülüyor> benim tekneyi satın alma amacım şöyleydi. Tanıdığım herkes yerken yapmak istiyor. Ya da yerken ilgisi var. Yani <gülüyor> işimi anlatıp da ee, ilgi uyandırmadığım insan olmadı, herkesin bir ilgisini çekiyor. Hı hı. Şöyle düşünelim, yani tekne alayım. Arkadaşlar gelsin yelken yapalım, çok iyi falan diye düşündüm. Yani naif bir düşünceyle aldım aslında yelkene. Temelinde de şu vardı. Şimdi ben bu iş artık hani e, uluslararası standartlarda öğretmen hoca haline geldiğim hı hı. için sıfır gelen adamı baya istediğim seviyeye kadar taşıyabilirim. Ekipler evet. gelsin bana iyi anlaşan güzel ekiplerimiz olsun. Bunlar haberle tekne kiralayacağını. Ben bunları sıfırdan önce atıyorum bir göcek hı hı. turuyla bir başlangıç, sonra bir kıyı seyriyle Kekova mesela, sonra Rodos, sonra da daha büyük hedeflerle aynı ekibi, üstüne Koyaka'yı ekleye ekleye bilgiyi, Süper. tecrübeyi, işte Rodos'tan sonra Girit, olabilir hı hı. ki Girit çok yakın değil aslında, hatta sonra İtalya, İspanya olabilir, yani Aa. ben böyle ekipler oluşturup hı hı. zaman içinde bunları eğitip, ben onlardan bir şey öğrenirim, onlar bana bir şey öğretirim, yani evet. ben onları öğretirim, bu şekilde... Ekliye ekliye, e, hedefi büyüte büyüte, hı hı. E, işte bun, bu aklımda mesela Göcek, Kekova, e, Rodos, sonra Girit'e gidilebilir, hı hı. sonra bu ekiplerle daha da uzak, İtalya'ya gidilebilir, böyle şeyler yapmak e, güzel, hayalindeyim. çok güzel. E, bunun dışında Mayıs'ın ilk haftası Hırvatistan'a gidiyorum, Adriatic'te bir haftalık, teknemle değil, uçakla gidiyorum. Hı, uçakla gideceğim. Orada e, yabancı bir ekip vardı, onlara katılıp bir hafta yerken yapacağım ama bu bireysel bir şey. Hı hı. Hedefler bunlar. Aa, onun dışında dünya turu falan eğer ima ediyorsan evet. soruyorsa dünya turu konusu ben saplantılı değilim. Hmm. Genelde böyle düşünür bizim ya e, Türkiye'de erken meraklılar dünya turuna odaklanır direkt. Hmm. Benim hiç böyle bir ihtiyacım yok açıkçası çünkü yani sadece Ege'de 120 tane falan ne e, Yunan adası var. Evet on diyeceğim. Ya değil. o kadar zengin bir yer ki zaten evet. Akdeniz havzası. Hmm. Dünya turu tamamla bir hedef haline geliyor insanlarda. Benim hedefim yok. Hı -hı. Olursa, olursa, olur yani. derdim evet. değil. Onun dışında böyle e, işte Girit, İtalya, Rodos Hı -hı. Öncelikli Kulay'da. planlar böyle evet, gözüküyor böyle. yani. Çok güzel. Bu da senin... ha, de şu var, ha. pardon. Benim bir yaptığım işte transfer. Mesela birisi tekne satın alıyor. Fransa'da teslim ediyorlar bunu. Tamam. Ben tekne sahibiyle gidiyorum. Tekneyi alıyorum. O, Fransa'dan güzel. buraya getiriyoruz beraber. Hı -hı. Getirirken de eğitim veriyorum. Ha, yani hem güzel. tekneyi Türkiye'ye getirmiş oluyoruz. Hem Bu de o esnada da eğitimi vermişiz. O, o muazzam bir eğitim çünkü Gece gündüz olacak bir eğitim olacağı için evet. çeşitli etaplarda üstlerine ekleye ekleye, ekleye ekleye evet. bilgiye. Büyük yani seyir planlıyor musun dedim. Bunlar yapılıyor arada. Evet çok iyiymiş. Tekne transferi de diyoruz. Müthiş bizlere. müthiş bir özgüven gerektiren bir iş yapıyorsun bu arada. Onun bilincindesin herhalde. Yani, evet. Kolay Gerçekten kolay öyle kolay bir, bir, evet. bir iş değil bu. Bir de çünkü can var yanında Tabii, senin. Yani. yani eğitim vermekte bir oldu. Bir de şey var dediğin çok doğru ekleyebileceğim şu. Deniz şartları çok değişken. Evet. Yani aslında insanoğlunun düşünürsen. En az müdahale edebildiği yerlerden birisi. Biri. Belki de tek. Yani. Hani yakın zamana kadar okyanusun en derin yerine ulaşılamamıştı. Yani e, bir, Mariana Çikor. Bir galiba. süre önce ulaşıldı. Yani çok eski değil. Evet. Onu düşünürsen yani adam Ay'a gitti, uzaya gitti ama... Denizin okyanusun dibine Okyanusun dibine ulaşma tarihimiz çok uzak değil. Doğru söylüyorsun. Yani 21. Deniz, yüzyılda oldu. Evet yani yakın bir zamanda i̇şte oldu. tarihi. Evet. tarihini. Yani ama öyle. çok eski değil yani. Doğru söylüyorsun. Evet. E, şimdi... Son bir şey daha soracağım. Sonra yavaştan kapatmak zorundayız çünkü bizden sonra çok güzel e, hmm. playlist çalacak, çok iyi parça çalacak, ayrılmayacak dinleyicilerimiz müzik dinlemeye devam edecekler. Evet. E, bu bugün burada konuştuklarımızı e, canlı canlı da insanlar sana evet. dinlemek isteyecekler. Bu bir workshop yapacaksın. Yarın yapacaksın. Evet, e, Nerede, ne oldu. zaman? Bir hatırlatır mısın? bu falan? İstanbul seyahatim çok bereketli oldu. Yani, özellikle seni de gördüm ne kaç yıldır zaten Aynen, beraber oluyoruz. Aynen. Çok sağ ol. Aynen. Yarın. Aslında şu anda iki saattir yaptığımızın aynısını canlı olarak yapacağız. Yani hı hı. karşılıklı. Evet. Ee, arkadaşlarımızın kafesi var. Evet. Sankofa. Nerede? Sankofa'da yapacaksın. Sankofa'da yapacağım. Ee, böyle sohbet tadında bilgi verme e, toplantısı diyelim. Evet. Sankofa Kozyatağı'nda bu arada Atatürk Caddesi. Üzerinde küçük sevimli bir kafe ama bu tip mevzulardan çok ciddi evet. döndüğü bir yer. Orada ben ne yaptım yani anlatacağım buradaki bana bir sorulan bütün soruları cevaplayacağım. Hatta bir de kısa belki yelken ders sıkıştırırız ya bir... Çok yer dinamini anlatırım atıyorum yani sıkılmazsa insanlar. Süper. Öyle araya bir şekerleme tadında bir şey ekleyip. Harikasın. Harikasın Mert'ciğim. Ee, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Hani çok zaten farklı bir insandım. Biz sen hani üniversite yıllarından beri <gülüyor> arkadaş. <artırız>. 96 <gülüyor> senesinden beri çok yakın arkadaşızdır bu arada. Arada tabii yurt dışı işleri bizim turneler falan derken kopmalar oluyor ama hani dostluk dediğiniz zaten e, ne kadar koparsanız kopun e, kaldığınız yerden devam etmekle evet. ilgisi olan bir şeydir. O yüzden bizim arkadaşlığımız hep bakidir. Ee, hani bizi seçtin buraya geldin ee, Aa, dinlediklerini çok dinlediklerimizden çok şey öğrendik insan olarak da e, insan iletişim olarak da yani teknik mevzunun yanı sıra insanlarla iletişim konusunda da çok güzel şeyler söyledin sen i̇şte burada e, bu kadar zor iletişilen bir toplum bu kadar e, hassas dengelere bağlı bir toplumda bu kadar agresif bir e, şehirden Agresyon çok onu söyleyebilirim Aynen yani. evet yani. E, kaçıp ama yaptığın son derece özgüvenli özgüven isteyen bir iş. Bize burada bunu paylaştın. Çok teşekkür ederiz. Rakefem ailesi olarak seni çok teşekkür ettik. ederim. Bize e, gurur duyduk hakikaten burada olduğu için. Yarın da Sankofa'da seni evet. saat kaçta dinliyoruz? 2 ee, idi galiba. Değil saat ya? 14, evet. 14 olması saat lazım. Saat 14'te. Bu arada çok güzel tatlı yapıyorlar. 300, süper. Orada <gülüyor> yedik evet. kahve, tatlı. Kahve çok, de çok iyi çok çok güzel oluyor ya, gerçekten. gerçekten. O zaman keyifli yarın, bir gelin de görüşelim işte. Aynen. Evet. Yarın Mert'i bence hiçbir şekilde kaçırmayın sevgili dostlar. E, Kafelerde çok güzel tatlılar, e, kahveler var. M mevzu orada dönecek. Tekrar. Şey e, Benim Facebook grubuna katılmak isterlerse arkadaşlar. Lütfen nasıl ulaşacaklar? Sell Dreams e, ismi grubun. Tamam. Facebook'ta. Sizin şeyden de, geografikadan da onu gösteririz. Tamam. Katılsınlar ben oradan duyuru falan yapmayı düşünüyorum. Tamam. Yani say atıyorum, Your Dreams. Bir şey tur olur, bir eğitim olur. Aha. Oradan. Ya da ne yapsınlar? Benim web sitesine girip bana kontak bilgilerini göndersinler. Ben onları e-mail grubuma ekleyeyim. Tamam. Duyuru yaptığım zaman mailing yapıyorum. Süper. Ee, Sailyourdreams.com'dan tamam. bana mail atsınlar. Tamam. Ben onların mailini ekleyeyim, duyurularımı yapayım. Tamam, birazdan program kapanışında da senin web sitesinin iletişim bilgilerini zaten ha. Facebook olsun, web site İyi olsun. Yok. Bizim Rock FM, Turkey... Twitter adresinden paylaşacağız. Zaten çok teşekkür ettik Mert'ciğim sana. Harikaydı ya. Gerçekten, gerçekten çok, çok keyif aldık. İki çok iyi parçayla bitireceğiz. The Killers Somebody Told Me ve Foo Fighters hmm. Times Like These diyecek. Sonra yavaştan biz buradan çıkıp İstanbul Keşmekeşine dahil of. olacak. İki <gülüyor> genç insanız şu anda. Dostlar kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Gene iyi vakit geçirdiğimizi ümit ediyorum. Haftaya görüşünceye dek. Ben Perşembe günü gene burada olacağım. Bu arada Sail Your Dreams'den Mert'e, RockFM.com.tr'den de ben ve Aylgen'in yeni Rock'n'Roll Port ortona ulaşmanız mümkün. İyi ruhlara, iyi müziklere uzak kalmıyoruz ve her zaman olduğu gibi rock and roll diyoruz. Kendinize dikkat edin.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 Hocamız Tottenham Play olacak. Doğa, macera, dünya seyahatleri, motosiklet, surf, kaya tırmanışı, snowboard, longboard, yamaç paraşütü, dağcılık, sirk, kaya tırmanışı, kaykay, dalma, BMX bike. Of! Aman erladım. Boşver dedikleri şeyler ve daha neler neler. Radyo Coğrafika dinle, şehirde kalma. Dikkat. Annelerinizi de haber dinleyiniz. Kaykayki Outdoor'un sunduğu Radyo Coğrafika her cumartesi 14-16 saatleri arasında 94.5 Rakafendi.